Külli kullarımızın hepsi Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın رب اعوذ بك من امزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اولطيع الله اطيع الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفع عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم İnsanların çoğu gelemiyorlar kardan. Gelememiş olabilirler. Niyet edip gelemeyenlere Mevla burada saysın. Fazl-ı Kerem muamele buyursun. Amin. O, ortak etsin cemaat sebabına. Amin. Salli Muhammed. aleyhi Muhammed. Ve aleyhi ve sellem. Şimdi sizin de dönüşünüzü de hesap ettik. Erken başlayalım. İnşallah erken de bitirelim. İnşallah. Yani yollarda rahat gidersiniz inşallah. Allah Teala Hazretleri Adımlarınıza hac umre sevapları efsane eylesin. Amin. Am. Amin Allahumme salli aleyhi ve ali ve sahbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe nezdindeki değeri ve itibarı ve sahabenin ona karşı fedakarlıkları, mallarını, canlarını, analarını, babalarını onun yolunda feda etmeleri hakkında birkaç dersler yaptık. Yapıyoruz onunla ilgili bir, bir bugün belki biter belki haftaya biraz kalırsa bugün uzun, uzatmazsam e, ama biter inşallah ama tabii bizim aşkımız sevgimiz, muhabbetimiz bitmez ve bu sevgi gün, be gün güçlenmelidir, bunu güçlendirmek için gereken sohbetler yapılmalıdır ve yapılacaktır inşallah bu sevgi güçlenirken imanımız artacak, imanımızın nuru artacak, gücü kuvveti artacak, bu sevgi güçlenirken Mustafa İslamoğlu gibi üç kit, Muhammed kitabı yazıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanı şerefine ne kıysa getirmeye uğraşan ve sahabesine hakaret ederek Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme laf çakan ve birçok konuda önümüzdeki hafta inşallah yeni dergi çıktığında göreceksiniz, çok acayip bir konu yani lafını yapmıştım da delilleriyle işlememiştim, yazılı bir reddiye yapmamıştım onu hazırladım, yaptım önümüzdeki hafta çıkar inşallah çok önemli bir reddiye yani çok. Acayip bir şey yani. Bunları daha iyi anlayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını, şerefini bir de şifa şerif dersleri tabii yine başlayacak. Bu 15'te bir de olsa bu derslerin ilmi konular bizlere şuur verecek. Ve Kainatın Efendisi'ni sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sahipleneceğiz. Onu Allah'tan sonra en çok onu seveceğiz. Canımızdan ileri onu geçireceğiz, getireceğiz. Ondan sonra da ona yan bakan onun, ona itiraz eden, onu efendim, küçültme, ufaltma çalışan, mucizelerini inkara uğraşan, mesela Ali Eren Hoca da çok güzel bir yazı yazmış. Yani önümüzdeki aide yine. Yani Hamidullah'ın İslam Peygamberi diye bir kitabı var. Her yerde hediye dağıtıyorlar, bedava dağıtıyorlar. E ben de mesela vaktim yok. Yani araştıramıyorum ki. Ben İslam burada yedi ay, sekiz ay cevap bile veremedim. Bana kağıt gönderdiler. Kadın hocalar tefsir dersine gidiyor. Çarşaflı hocalar. Bu adam nasıl adamdır? E bilmiyorum dedim. E, ben ilmi bir reddiye yapmam için bilmem lazım. E, okumamışım adamın kitabını. Zaten hiç Türkçe kitap okumuyorum. E böyle de olunca geçiştirdim. Bir ay, iki ay sonra bir daha bir kağıt geldi buraya. Bir daha bir kağıt. Yedi sekiz ay oldu yani ben. E, o cevap veremedim çünkü. Kitabını bulup yani vakit bulamadım. Ya dedim bu kadın hocalar buna derse falan gidiyor tefsir. O zaman önemli bir mesele. Ben bakayım mesul olurum dedim. Bak ne mesele çıktı yani. Mucizeleri inkar. E şimdi hani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Miraç'tan dönünce sordular Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı var, kaç penceresi var meselesinde müşrikler başına toplandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, öyle kerip tükara ben lemekrab mislevukat öyle sıkıntıya düştüm, hiç onun gibisine hiç bu yaşa kadar düşmemiştim. Neden? Çünkü ben Mescid-i Aksa'nın kapısını bacasını mı sahip gittim peygamberlerle buluştuk namaz kıldık oradan Miraç'a çıktı kapıyı bacayı ne bileyim hani o zaman önüme getirildi diyor ya Cibril'in kanadını da saydım bu geçiyor Siyer'de geçiyor işte Miraç hadislerinde geçiyor ee, adam orada diyormuş ki mesela e, evvelce Busra'ya gitti Busra'ya giderken Lut Gölü'nü görmüştü i̇şte şudur budur sanki Mescid Aksa'yı da evvelce görmüş gibi yani o işi mucizelikten çıkarıp da ya çocukken gitti 10-12 yaşında kapı pencereyi nereden sayacak? O mesciderek sayı da gitmedi ki o zaman. Bu sıraya kadar gitti Şam'da. Mesela, yani ama buralarda hep ne var? Ee, hep iğneleme var. Hep mucizelere inkar var. Zaten bunların ana yapısı, fikri mucizelere inkar üzerine kurulmuş. Ee, işte biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıkça hatta bir ee, İmam Beyhakî'nin Delâil-ün Nübüve var, Ebu Nüaym'ın da var, bunlar büyük muhaddis, Ebu Nüaym l e Sonra İmam Beyhakî, çok büyük zat, onun da var. İmam Nisa var, şaraf Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sekiz cilt falan, o da muazzam bir eserler bunlar. Hangisini baş edeceğiz? Ama en azından İmam Beyhakî'nin Delâil-ün Nübüve'sini de bir ders yapabiliriz belki. Yani çok da bir 6-7 cilt ama ben de dur dur dur çok uzatıyorum. Yani sadede gelelim diyorsunuz siz de haklı olarak. Ama işte ben de geveseyim değiştiremezsin ki beni sen. Bu saatten sonra benimle huyumu mu değiştireceksin? Ama olmaz. Tabii biraz derslere sadık kalacağım ki. ilim bırakalım insanlara. Dedikodulardan uzak duralım. Şimdi bu hafta yine dünya kadar dedikodu var. Çakacağım dünya kadar yer var ama çakmayacağım işte. O <gülüyor> uğraşmaya değmez. Yani şimdi biz ayete hadise bakalım. Allah çakıyor çakacağını zaten. veriyor hepsini. Ama e, sizi uyarmalarımda da fayda görüyoruz fayda var. Ama İmam Behek'in Delal-i Nübüvvesi, İmam Behek'i biliyor bu kitabın küllüsü nurdur. Ve bunda ben uydurma bir vaate yer vermedim. Mevzu yok yani. Kendisi muhattis söylüyor bunu. Ta kimse deyemez. Onun şartlarına göre, onun usulüne göre o hep en azından mevzu olmadığına, uydurma olmadığına, uydurma koymadığına der, garanti vermiş kitabın başında. Hal böyle olunca orada mesela ne mucizeler? O Dür-i Meklun Kasidesi'nin Şerhi diye kitabımda Oradan çok kaynak vermişim. Devenin konuşmasından, sırtlanın konuşmasından, Ceylan'ın konuşmasından dolu kaynaklı yani hep hadis kaynaklarından. Dolayısıyla mucize vardır ve mucizeler haktır. Ama Mutezile kafası akılla, mantıkla bu yolda ilerlemeye çalışan mantıksızlar, bunlar mucizeleri inkar etmek üzere çok e, efendim çalışma ve gayret içindedirler. Geçen hasta oldum yani. Bir haber Türk'te çıktı bir şey. Hayri Kırbaşoğlu var. Ya Hayri Kırbaşoğlu böyle bilmiyorum eskiden milli görüşçü falan derlerdi. Bir şeyler derlerdi göya falan. Soruyor Şeyh Hoca onu reddiyeler yapar. Ben tabii inceleyemeyince reddiye yapmam için adamın görüşlerini bilmem lazım. İnceleyemedim. Yani şimdi o, o var. O bir tane zaten o bir tane var felsefeci. O geçen uzay, muzay konuşamadım. Paslamamak O mühim değil o kadar da. Hocalı Kırbaşoğlu hadisçi. Hadisçi yani hadisçi. Şimdi ne dediler Maarif bakanına Bu mektepleri dediler güzel idare etmek için ne yapmak lazım dediler? Kapısına kilit vurmak lazım dedi. Anladın mı? Mektepleri kapatırsak şu e, Maarif Bakanlığı'nın çok iyi yönetirim demiş ya bir eski bakan. Şimdi bu da hadislerin hepsini inkar edince tam hadisçi oldu. Hadis kalmadı ki zaten. En fazla altı bin dedi sekiz bin. Ya sırf Bukhari'de sekiz bin var ya. İmam Ahmet'in Ambel'de 30 bin var ya. Ahmet'in Ambel 1 milyon hadis biliyordu. 1 milyon hadis biliyordu. İmam Bukhari sahih kitabına 8 bin aldı ama İmam Bukhari diyor ki 600 bin hadisten seçtim. Seçtim derken en ağır şartlarla, Kur'an gibi artık yani, en ağır şartlarla sahih diye yaptım. Sahih demek öbürleri hadis değil demek değil ki. Sahihin altında hasen var, garip var, hep bunlar hadis. Mütevatir var ve vs. dolu şey var. Yani hadisin ıstılağında terimler var, tabirler var. Sahi olmayan hadis değil midir? Hadistir. Hasan derecesi ne değil mi? Hasen, muteber bir derecede Hasan olursa bir hadis. Zayıf bile olsa faziletli amellerde amel edilir mi? Bütün el üstet -işte uleması ve bütün hadisçiler İmam Nevevi bunu açıkça söylüyor. İmam Nevevi muhaddistir, fakıhtir, şafi mezhebinde az kalsın müştehittir yani. Belki de müştehittir. Böyle bir güçlü adam. Hepsi söylüyor ki faziletli amellerde zayıf hadisli olsa amel etmek caiz. Zayıf hadisli ancak nerede amel edemeyiz? İtikatta bir de fıkıhta. Helal Aram meselesinde. Ama şu namazda şu cevap var. Amel edebilir miyiz? Ederiz. Ha, ama uydurma olmadığı sürece. Uydurma demek hiçbir kaynakta yeri yok demek. Anladın mı? Patlıcan ne niyetle yersen ona yarar gibi yani. Elbazın canli mavkilele bu da var yani. E ha bu iş bir kitapta yeri yok. Varsa uydurma diye geçiyor yani. O başka. Anladın? Adam demesin mi ki iki bin hadis var ya? Milyonlarca hadiste iki bin hadis var. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yirmi üç senede iki bin şey konuşmuş. Yirmi üç senede. Ben konuşuyorum iki günde iki bin ya. <Gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelene gidene anlatıyordu. Her namazdan sonra sohbeti vardı. Her namazdan sonra. Esabu Sufye niye duruyor orada 2000? 2000 tane bölersen bir senede bir kere konuşuyor zaten. Esabu Sufye gider bir sene dolaşır geri gelirdi. Niye orada oturuyor? Ne söylerse kapayım diye. Ya nasıl bu hadi? Hayri Kırmaçoğlu İsmet şeydin. Aman yani Allah muhafaza. Tamamen hadisleri inkar etti. Şimdi ben şöyle bir program düşünüyorum. Çok tarh etik yapar. Şimdi böyle elime şeyi alacağım çubuğu. Ekrana geçeceğim şimdi. Bu televizyon bizimkiler kursunlar bu düzeni. Şimdi bunların konuşmalarını böyle söyleyeceğim. O şey gibi. Yok işte şovcular gibi. Diyeceğim dur! <gülüyor> <Şöyle söyleyeceğim. gülüyor> Orada. Çünkü neden? Adamlar taramalı gibi ifsat yapıyor. Ben de unutuyorum ne dediklerini. Not da vaktim yok. Şimdi diyeceğim dur! Ayet hadis bindireceğim. <gülüyor> Devam. Dur! Diyeceğim şuralar. Çarem kalmadı. O Kırbaşoğlu'nun programındaki sapıklıkların, o Taslaman'dan ikisinin, hadis inkarı değil, ayet inkar. Ya Taslaman ondan daha düzgün çıktı. Anladın? Taslaman da nasıl düzgün çıktı? Yani o dedi ki, da Petülerz geçti diyor. Yeçüç, meçüç geçti diyor. Hepsi oldu, bitti diyor. Taslaman dedi, o kadar da değil dedi ya. Bu dedi, olmadı dedi ya. Yani bu hadisçiden kork. Felsefeci ondan ehven şerdi bakımından. Buna hadisleri inkar için hadis okumuşlar. Bir şeyden de haberi yok yani. hikayet hadis okuyamıyor. Arapça bir metin bir şey. Kaç saatte bir kere bir metin okuyamıyor ya. Buna Nasıl profesör olmuş bunu? Şaşırdım kaldım. İyi ki profesör falan olmamışım ya. Demek cahil olmak icap ediyor. İlahiyat bakımından konuşuyorum. İlahiyatta da hepsinin açısından konuşmuyorum. Onların da iyileri var. Allah onlara selamet versin. Amin. Onları tenzih ederim. Onlar da üzülüyorlar. Üzülmesinler. İlahiyatta, İmam Hatip'lerde de ehli sünnet hocalar var. Allah sayılarını arttırsın. Ama böyle mi dememiz lazımdı ya? Ehli sünnet hocalar var mı dememizden? Birkaç tane bozuk var dememiz lazım. Birkaç tane düzgün var demek zorundayız. Bu ne iştir? Bunları kurdukları zaman bu ilahiyatları falan esasen niçin kurdular? Tevhid-i tedrisat tek tip eğitimle herkese aynı şeyi empoze edelim, basma kalıp adam çıksın diye kurdular. İnkarcı bir nesil yetisin. Milleti hocalarla gavur edelim diye. Anladın? Şimdi Allah yok, peygamber yok desem millet yavur olmuyor. Ama hoca çıkarsa derse ki bu hadis yok, şu hadis yok. Şu helal yok, bu haram yok. De, o zaman hocaya millet inanacak hani. Bir de etiket veririz. Profesör, doçent olmazsa üniversitede hoca olamazsın. Ee, üniversiteyi bitirmezse ilahiyatı müftü olamaz. Faiz olamaz. Etikette verirsek, millette bu etiketlere mecburen, ya ben memur olayım, maaş alayım daha şimdi. Memur olayım, imam olayım, müftü olayım diye ne yapsın? Buraya girmek zorunda kalsın. Çünkü halk seçemiyor, cemaat seçemiyor imamı. Ya bu sefer oradan diploma almak zorunda kalınca buradaki eğitime tabi. O eğitimden de zehir almamak mümkün değil. En sağlamında bile zehir var. Yani bir soru işareti koyuyorum, hepsine çarpı koymuyorum ama o oralarda, okuyanlarda bir sıkıntı var. Mekteplilerle, medreseliler anlaşamaz. Kimin kelamıdır? Ali Haydar Efendi Kattes'e sallallahu aleyhi Ali Haydar Efendi bir sözünü daha söyleyeyim, dersimize geçelim. Çok mühim, ilk duyacaksınız. Bunlar açıldığı zaman bu okullar buyurduğu sözü Şimdi İslam'ı yıkmanın yolunu buldular. Bu, dört mezhep müftüsünün sözüdür. Şeyhlerin şeyhinin, kutbunun sözüdür. Şimdi İslam'ı yıkmanın yolunu buldular. Buna benzer şey Süleyman Efendi Hazretlerinden de duyulmuştur. Allah şerlerinde muhafaza. Amin. Ne yanlış ilimler okutuyorlar. Ne yanlış ilimler okutuyorlar. Ya Rabbel Alem. Dinler tarihi. Adam zaten Yahudiliği Müslümanlıktan fazla biliyor. Hristiyanlığı Müslümanlıktan fazla öğreniyor. Teora, Dincil, Zemur karıştırmışlar çorba ediyorlar. Dinler arası diyalog buradan çıkıyor. ılımlı İslam buradan çıkıyor. Mezhepsizlik buradan çıkıyor. Hadisleri inkar buradan çıkıyor. Sünneti inkar buradan çıkıyor. Ayetleri tevil buradan çıkıyor. Mucizeleri inkar buradan çıkıyor. Allah'ın sıfatlarını inkar buradan çıkıyor. Her şeyi bilmez diyor adam işte. Allah niye bilsin diyor ya. Bizim evde karınca geziyor, fare çıktı. Allah'ın işi bile ayıp Allah diyor fareyi. Ne bilsin bizim evde fare var? Ya bunu derken Allah'a cahil demiş oluyor. Evet, yani muhtezelede bu sıfatları inkar meselesi. Onun için, arkadaş, aman medreselerden ayrılmayın. Medreseleri bırakmayın. Adı da medrese olacak yani. Kurs bile olsa feyzi düşüyor. Anladın ne kadar? Medrese. Adı ne olacak? Medrese. Başka çaremiz kalmadı. Yeniden eski Osmanlı medreselerinde okutulan eserlere dönülecek. Zaten biz onları okuduk hep. Bizim medreselerde başka okunmaz. Efendi Hazretlerimizin bu titizliği, bu şeyi, en ufak bir kitap oraya sokmadı araya yani. Yeni bir usulü fıkıh çıkmış. Yeni bir şey çıkmış. Yani yeni bir hocaların. Güzel anlatıyor, kolay mı kolay? Yok arkadaş. Sen bir rahatülüsüyle devam et. Onu anlayacak hale gel onu okuyacaksın. Çünkü neden? Anlayamadan bir şey sokuyorlar bu yeniler. Yok Tunus Üniversitesi'nin profesörü, yok Ezher'den bilmem ne vesaire. Yani bu sıkıntı. Ezher'in çok güzel zamanları ulema evliya zamanları var ama şimdi karışık. Efece karışık. Ezher'in şeyhi başörtüsü şart değil diye çıkıyor Fransa Cumhurbaşkanı ile fetva veriyor. Tantavi neydi Geçen birkaç sene evvel baş ördü, başını örtmek şart değil diye Fransa Başbakanı mıydı? Cumhurbaşkanı'nın yanında oturdu. Fetva verdi. Onun için e sen şimdi kimisi böyle açıktan Fransa'yla beraber oturur. Kimisi gizliden İsrail'le beraber oturuyor. Çünkü Masonların, Yahudilerin olmadığı nokta yok. İlahiyatlar dahil. Mason lobileri faaliyetleri var. Bunlar derin iş yaparlar. Arka plandan iş yaparlar. ılımlı İslam Cihat ayetlerini kaldırın. Ahkam ayetleri geçersiz. Adam hadisi bırak. Kur'an'ın içinde bile operasyon yapıyor. E bunu kim yaptırır? Yahudi. Kim ister bunları? Masonlar. Bütün bu faaliyetlerin arkasını aradığın zaman ılımlı İslam'ın değil mi? Nereye dayanır? Yahudi'ye dayanır. Çünkü ister ki Müslümanlar şuursuz olsun, uyanık olmasın, kıl beşi kurtar başı, camiden eve evden camiye. Değil mi? E bunlar böyle isterler. Reddiye yapılsın istemez. Kimsenin ismini ver istemez. Efendim şu adamın görüşü yanlış. Aman karışma. Güzel ahlaklı ol, güzel ahlak. Hoşgörü, çok iyi bir şeydir. Adam peygambere sövüyor, burada diyor ki hoşgörülü olun ya. Ulan senin anana söveyim, bakayım hoşgörülü oluyor musun? <gülüyor> Olmuyorsun. Senin anandan aşağı mı benim peygamberim yani? Sallallahu aleyhi ve sellem. Senin anandan da aşağı değil, benim anamdan da aşağı değil. Hepsinden ala. E o zaman nasıl adam hoşgörülü ol ya bana? Çünkü biz bu konuda hoşgörülü olamayız. Ayeti inkar, hadisleri reddetmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret etmek, sahabeyi hakaret etmek, Hayrettin Karaman gibi sahabeyi sevmem, Muaviye'yi sevmem demek, asla ve kata. Şimdi ona güzel bir reddi yazılıyorum. Hep ayet hadisle. Sen nasıl diyorsun ki, bugün hadis-i şerifte gördüm, e, e, kimin kitabında, büyük ulemadan, bir de akait kitabı, el İban'e eee fi şerh ve ibane fi aslı sünne ve diyane öyle bir şey olabilir veya de an, an aslı sünne ve diyane e, akait kitabı itikatımız itikad eserlerimizden İbn Hacer el Mekki Hazretleri de onu kaynak veriyor yani. Es-Savaikul Muhrika'nın kaynağı yani. Es-Savaikul Muhrika bütün hepsinin kaynağı Ömer Nasu Efendi bütün ondan almış. İsabe hakkındaki nezi itikadımız kitabında. Onun da kaynağı yani düşün. Orada diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdu. Şimdi içeri cennet elinden biri girecek. Sahabede merak ettiler, Muhaver ad Allah'ın girdi. E bu da hadismiş. Bak bunu da ilk gördüm. Görmüştüm de unuttum. Adamın cennet elinden olduğuna dair hadis-i şerif var bu kadar kaynakta, kitapta. Sen de onu sevmem diyorsun. Senin nerelik olduğun belli değil ya. Sen onu sevsen ne olur, sevmesen ne yazar. Sen kimsin ya? Ama adam hakkında bu kadar hadis olan adama diye diyebiliyor. Hocaların hocası da geçirebiliyor. Bunu da tarikat değil. Bazı tarikatlar bunu hala konferans verdiriyor. Bazı tarikatlar hem de Sami Efendi'nin kollarından He? On sonra ben Hikmet Efendi Hazretlerine git Hikmet Efendi diyorum Sami Efendi tek halifesi Hadi bakalım itiraz, niye tek halifesi? Ya dört halifesi vardı. Ahmet Atasihir abi, Allah rahmet etsin. Medine-i e mücavir gitti. Onu ziyaret ettik babamla. O zaman evli Allah'tan zaten Ve vefat etti. Tarih Büyük Kürük efendi vardı vefat etti. Musa Topaş efendi vardı, vefat etti. Şu anda dört kalife bırakmıştı. En fazla hisseyi de Hikmet Efendi Hazretleri'ne verdim. Sana yazdığım icazeti kimseye yazmadım buyurmuştu. Bizim Efendiden de duydum. Zuhrat oldu Ravza-i Mutahra'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Ravza'sından Sami Efendi Hazretleri zuhur etti. E, tarikatı yani kendi tarikatı için. Dörtte üçünü Hikmet Efendi'ye verdim. E, dolayısıyla ben Efendiden duyduğuma bakarım. Sonra ya yaşayan dire halifesi. Ama halifesinin halifeleri vardır. Biz onları reddetmeyiz ki. Ama yaşayan direkt almış. Onu demek dedik. E şimdi adam o biçim reddiye yapıyor. Yani kendi bünyesinde geleni gideni şuurlandırıyor. Uyanık olun diyor. bu cübbeliğe sahip çıkın diyor. Koçum diyor bana vuruyor. aslanım diyor böyle adam. Yok diyor bu reddiye yapmıyor kimse ya diyor. Ama adam dertli ağlıyor üngür, üngür ya. Bu sapıkları ne yapacağız diyor, bu eli sünneti nasıl koruyacağız diyor adamcağız. Dertli yani. E şimdi sen görüyorsun Hayrettin Karaman. İmam-ı Rabbani'yi sempozyum yapıyorsun. İmam-ı Rabbani sempozyumuzda Hayrettin Karaman konuşmacı. Hayrettin Karaman İmam-ı Rabbani hakkında kitap yazmış. Ya İmam-ı Rabbani de diyor ki sahabeden birini sevmenin imanı yoktur diyor. E, Şibli Hazretleri'nin sözünü naklediyor. Ma amene bi rasulü illa emellem ve Sahabeye hürmeti tazim etmeyeni Resulullah'a imanı yoktur diyor. Hz. Muavi hakkında dünya kadar hadisler almış. İmam-ı Rabbani'yi de verdiği kaynak İbn-i Hacer-i Eytemi. Es Koca İmam-ı Rabbani itikattan müçtehit ya. Bütün 70 bin evliyan değilsin. Herkes bizi İmam-ı Rabbani'ciyiz diyor. Bütün tarikatlar ona bağlanıyor. Müceddi diye kolu. E tamam da kardeşim. E, sahabeyi sevmem diyen adam nasıl konuşmacı oluyor senin sempozyumda? Bizim eski imam Selahattin Hoca da sempozyuma gitti yani, o da gitmiş orada. Bir de resmi çıktı ortala. Vay anasını. Efendinin salonda toplantısı var, efendi var orada. Bizim salonumuz yok, salonlara gitmeyelim arkadaşlar. Lan efendiyi mi protesto ediyorsun, boykot ediyorsun? Orada bütün dünyanın uleması, evliyası toplanmış, dünyada öyle bir meclis bir daha kurulmayacak kıyamete kadar. Kurulmayacak yani, ben gördüm orada. Hepsini tanıyorum. Çoğu ölüyor şimdi o kadar ulema evliya. Efendi benim emrimle geldiler biz iznillah diyor. Sesinden yani. Hepiniz sesini duydunuz. Adam efendiyi proteste ediyor yeni şafak falan. Efendinin sohbetine gitmeyin. Efendi orada gitmeyin. Cübbeli istismar ediyor. Vay profesyoncu cübbeli. E? Neler etti benden? Ne harpler açtılar ya? Ne harplerden çıktım ben ya? İçeriden dışarıdan benimle uğraşıyorsun. Sen git Yahudi'ne ne uğraş ya? İslamoğluna reddiye yap. Karaman'a reddiye yap. Peygamber'e hakaret et, sahabeyle uğraşana reddiye yap. Sen benimle ne uğraşıyorsun ya? Ama maraz var. Fikulü bir maraz. Kalplerde hastalık var. Ama bir de bakıyorsun tak bir resim. Karaman'ın konferansında bizim hocalar orada. Sahabe'ye hakaret eden adamın konferansına gitmişler. Efendi de yoklar. Yazıklar olsun size. Efendinin ekmeğini yediniz. Efendinin ekmeğini yediniz. Efendinin kapısında beslendiniz. Evet. O Yüce Sultan'a terbiyesizlik yaptınız. Yazıklar olsun size. O toplantıyı boykot edip gelmeyenlere konuşuyorum. O toplantı için beni manşetlere verenlere konuşuyorum. O büyük mücedditlik ilan edecek. Biz bilmiyorduk ki. Ben zaten müceddit olduğunu Tasavvuf Risalesi'nde 15 sene evvel yazmışım. Ama bütün dünyanın alimlerinin görüşünü ben ne bileyim orada? Önceden konuşmadık ki. Ama içimizdeki kıskançlar efendiyi kıskanıyor. Beni değil, efendiyi kıskanıyor. Yahu sen efendi bu yahu. Ben kendi gelmişsen, nasıl dersin gitmeyin şeyhinin olduğu yere ya? Yazıklar olsun. Allah ıslah etsin. Amin. Allah hidayet etsin. Amin. Ama bak, ne dünyada sonları iyi olur, ne ahirette sonları iyi olur. Hemen özür dileyecekler. Hemen tövbe edecekler. Efendinin kapısına yatacaklar. Kapısına yatacaklar, ağlayacaklar. Affet bizi koca sultanım diyecekler. O zaman efendi affeder. Ama efendinin gönlü kırık arkadaşlar bu gibi insanlara. Kusura bakmayın. Benim kadar yanında değilsiniz, bu işlerin içinde değilsiniz. Göbeğindeyim ben. Doğruyu söylemek zorundayım. Reddiye yapacağız. Reddiye kültürünü bize efendi verdi. İsim vererek reddiye yapacağız. Hakaret yapmayacağız. Hakaret yapmayacağız. Kaşı şöyle, gözü böyle, tipi şöyle, kayıkmayık bize ne? Biz bunlardan işimiz yok. Oğlu şöyle, kızı böyle, özel hayatı, arabasının markası, evi bize ne? Bunlar bize alakadar. Etmez. Ama sen gel bakalım. Muaviye'yi sevmem, radıyallahu anh. Dediğin anda bir de peygamber sevgisiyle Muaviye sevgisi bir kapta birleşmez. Bu öyle büyük bir iftiradır, göğü yere indirir. Resulullah'ın en sevdiği sahabelerine kayın biraderi ya. Kayın biraderi ya. Bütün Müslümanların nesi? Hadi bakalım. Dayısı. Hz. Muaviye'nin lakabı nedir? Halül müminin. Bütün Müslümanların öz be öz dayısı. Kız kardeşi, Ümmü Habibe annemiz değil mi? Ümmü Habibe mi? Radıyallahu tealana. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli. Babasını oturtmamış. İşte geçen anlattık değil mi? Ebu Süfyan geldiğinde sen necissin, müşriksin. Gusül müsül bilmezsin. Oturma kalk şuradan demiş. Babasını kaldırmış. Ümmü Habibi annemiz. Öyle Müslüman Mücahide annemiz. Öz be öz annemizden ileri annemiz. Hazreti Muhabide halül müminin diye geçiyor kitaplar. Müminlerin dayısı. E şimdi ben ehlibeytin Beyt'in faziletlerini anlatırken burada 20 saat sohbetim var şurada. 20 saati geçmiştir. 12 imamın dersi 20 saatten fazladır. Belki 25-30 saat. Ben Ehli Beyt aşıyım. Dünyanın bir ucunda Ehli Beyt'ten biri olsa kabrin ziyarete giderim. Ama şu anda ehli beyti sorunu yok çünkü ehli sevmeyen yok. Ama sahabeden bazısını sevmeyenler türeli. Onun için nerede bir yıkıntı varsa yıkılan yeri biz tamir edeceğiz öyle mi? Ben şimdi ehli beyt sevgisine zaten 30 saat konuştum. Kitap da hazırlayacağım çok da niyet ettim şefaatlerine nail olmak için. O kadar da kaynaklarım var elimde hadisler. Onların sevgisi farz dinimiz imanımız. Ama sahabeden bir kişiyi de sevmemek diye bir lüksümüz ya işte biz bu noktada Güzel bir reddiyeler Ya bana dua edin Allah vaktime bereket versin Amin. Allah beni meşgul edenlerden beni kurtarsın Amin. Allah beni dünya işleriyle uğraşanlardan Beni halasayın Beni Allah bu ilme ayırsın Allah Amin. Geçimimizi helandan versin Allah Amin. Zorlanıyoruz ya Yani bir vaktim olsa Adamlar bana yetişemiyor zaten Şimdi yetişemiyorlar da Yanımdaki arkadaşlar Ama vaktim az Biraz da uykumu azat ya Arapça. Kurban oldum sana. Uyku uyumadan adamı yaşattığın adamlar var ben. Uykumu çok azalt ya Bu cemaatin ümmetine uykumu çok azalt ya Amin. Çünkü uyku feci israf. Mahvoluyoruz yani. Mahvoluyoruz. Yani. Bir iki saat oradan bir kayıp her gün hesap et. İki, bir saat, iki saat kayıp çok fena bir kayıp. Bir de fuzulü konuşanlar de şey, mezbur oluyoruz falan. Ne yapın? Sosyal hayattayız hepimiz. Çoluğumuz var, çocuğumuz var ama Allah Teala Hepsini hayırla ıslah Allah Teala onların işlerini tevelli etsin. Amin. Sahiplensin. Allah'ım bizi bu işlerden azat etsin. Allah'ım dini ayırsın. Efendimiz öyle buyurdu. Yandakilere ama onlar hiç anlamadılar. Saman kafa buyurduğu adamlardan da onlar. Yani hiç anlamadılar. Bu Ahmedi ilimden başka bir şeyle meşgul etmemek lazım. Ne demek istedi acaba? Anlamadılar bir de yanladılar yani. Yanladıktan sonra da neler de ettiler yani. Neyse. Ama artık biz çaremize bakacağız. Kanaat edeceğiz. Dünyacı olmayacağız. Hırslı olmayacağız. E i̇şte geri kalan hep ilme ayıracağız inşallah. Size hizmet lazım. Gelen gece çoluk çocuğu nesli sahabe düşmanı edecekler. Yani eskiden muhaber adayla hakkında bir şey konuşmak o kadar zordu ki. Yani Şemsettin Yeşil konuştuğu için Ömer Nasuh Efendi hemen vaazlık diplomasını iptal etti. Yani vazlık vesikasını diyeyim, diploma değil, ya. vesikasını Koca Ömer Nasuhi iptal etti. Fitne çıkarıyor bu adam dedi yani. Sonra Şemsettin yeşil dönüş yapmış ölmeden dediler. Ama Şemsettin yeşil Seyittir diyorlar Şecereli. Seyit olduğu için biz onun aleyhine konuşmayız. Ehlibeyt ve Seyit olduğu zaman biz onun aleyhine konuşmayız. Çünkü Ehlibeyt'ten olduğu zaman bir özelliği var. Anladın? Çünkü bazı yani tasuveli'den Biraz böyle işte sıkıntılı, e, itikatlarda sıkıntı olan e, yani kişilerden kişilere karşı Medine'de Evliya Allah'tan biri biraz e, aleyhte konuşmuş yani bayağı. Fakat Ehli oldukları kesin de biraz teşeyyuh etmişler yani. Şii değil de teşeyyuh. Hafif şiileşme meyli var bir şeyler falan. Bazı sahabeye karşı biraz şey falan. İşte o zaten Cevahirül ül e, kitabında gördüm yani bu sabah e, sonra diyor Resulullah ve sellem, ya, e, Ravza'da yatıyorum bir de baktım muvacih edeyim Resulullah ve sellem, ismimle bana hitap ediyor tabi çok sene sonra diyor bana ki ey falan buyur ya Resulullah sen niye benim evladıma karşı böyle düşünüyorsun e, dedim işte ya Resulullah peki bir insan e, bir çocuk kötü de olsa de, babasının mirasına sahip olur mu olur e onun için yarın e, akıbetleri hayır olur, sonlarında Allah onları ıslah eder, benim bereketime ehl beytimden cehenneme giren olmaz. Mevla ölmeden tevbe nasip eder, dönüş yaptırır falan. benim evladım hakkında kötü düşünme buyurdu bana diyor. Eli i olursa biri, mesela Şemseddin Yeşil eli i diyorlar, şeceresi sabitse, eli i biz onun haline konuşmayız. Ama sahabeden birinin hakkında o konuştuğu vakitte de Ömer Nasır Efendi gibi adamlar gereğini yapar. Yani sen vaz edemezsin. vaz etme hü hüviyetin yok. Çünkü neden? Ki, sahabe hakkında kim ve nefret aşılıyorsun? Ya bu... Ya. Değil mi şimdi? Bundan dolayı? Yani dengeyi iyi korumak. Ama şu anda tehlike sahabeye yani öyle serbest oldu, öyle güzel oldu ki yani millet nezdinde Hz. Muaviye radıyallahu anh'ın konuşmak prim yapmaya başladı. Zaten o haydar baş, başı çekiyor efendim kum kentinden geri gelmiyor ki de bir toplantılar şunlar bunlar. Adam tamamen sahabenin aleyhine bir faaliyet geliştirmiş. Tabii bu Ömer Hazretleri falan da başladı şey etme tartışmaya açıyor. Yani Hazreti Ebubekir Ömeri de başladılar tartışmaya. Çünkü bu muaviyede durmaz ki adıyallah. Yani sahabe hakkında konuşmaya başladığın zaman e, hepsine doğru gider. Çok terbiyesiz konuşuyor mesela. Allah şerrinden muhafaza etsin. Ama ne yapacak? Bak bana mesela, affedersiniz, P nokta nokta dedi. bana demediği kalmadı. Bir kere reddiye yapmam. Ama sen şimdi sahabeye konuşursan, Hz. Ömer'e konuşursan, Ebubekir'e konuşursan, bana sövmenden çok önemlidir yani. Ben geçen gün ırzımı helal ettim dedim ya, kayınpeder de ne yapıyor bu ya demiş. Yani şimdi ben, benim aleyhime konuşanlara, şahsıma konuşana sövene bile helal olsun. Hani hakkımı helal ettim. Ama şimdi kardeşim sahabe hakkında en ufak bir şey olduğu zaman benim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgim beni harekete geçiriyor. Çünkü Kainat Efendisi buyurdu ki onları hedef almayın, onları koruyun, onları muhafaza edin. Sahabem hakkında benim hürmetimi koruyana Allah koruyacak buyurdu. Sahabem hakkında konuşulup da onlar benim sohbetimde yetişmiş. Onlar hakkında konuşturan ve buna seyirci kalan benim hürmetimi onlar hakkında korumayanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah'ın meleklerin laneti üzerine olsun. E şimdi bunların hepsini okuyacağız. Güzel bir ders yapacağız. Bidat sahipleri, bu sahabeyi sevmeyenler bidat. Şia, rafıziler ve bu özellikle Ebubekir Ömer radıyallahu anh ve Hazaratını sevmemek, ondan sonra işte diğer sahabeleri sevmemek genel manada. Bidat sahibi olmak yani dinde yeni icat çıkaranlar işte bu reformistler, kader yok diyen vesaire. İslamoğlu grubu. Şimdi bunların hepsi hakkında tıpatıp uyan hadis şerifler var. Bu hadis tümünü alalım. Bir ders, iki ders. Ondan sonra tek tek tahlil edelim inşallah. Nereden geldik buraya? Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sevgisinin dersini yapmamızın sebebi ne? Şimdi peygamberi çok sevelim. Aa siz de ağlayın falan. Efendim bazı hocaların yaptığı gibi. Arkadan da ver müziği. Ver müziği arkadaş. Ver kazı ver. Ondan sonra ilahisi kasidesi. Arkadan da müziği falan. Hazreti Ömer şöyle yaptı. Hz. Ali yaptı. Ya, tamam da arkadaş. Hazreti Ömer'e seviyor adam. Hz. Ali'ye seviyor. Sahabeye seviyor. Milletin nesli bozuluyor. şia içimize girmiş. Devrim muhafızları cirit atıyor Türkiye'de. Devrim muhafızları İran'ın bütün sırları almışlar, istihbaratı çalmışlar. Dünya kadar haberler çıkıyor. Yemen'de devirdi. Ya bunlar bize bir şey yapamaz. Ne yapamaz? Yemen'de ihtilal yaptılar. Yemen'de Şia ihtilal yaptı. Hükümet ele geçirdi Husiler yahu. Yav sen ne uyuyorsun Müslüman. Bu sahabeyi sevmem diyenlerin hepsinin arkasında İran var. Bunlar özel yetiştirilmiş mamulat ya. Bu şekil bu iş yumuşatılacak edilecek birkaç seneler sonra vay bir de baktın eline geçmişik İran'ın ya Şia'nın. Eee ne? Yemen gibi Eri Sünnet'in kalesi gitti. Türkiye'de Yemen kadar alim yok ki. Yemen kadar tarikat da yok, Yemen kadar evliya da yok. Sayı bakımından şu andaki Yemen'deki evliya Türkiye'den fazladır. Bildiğim için konuşuyorum. Kabirleri de fazladır, dirileri de fazladır. Türkiye'de de bir evliya olur, hepsinden üstüdür, o başka. Onu konuşmuyorum. Ama sayı ve şeye vurursak, Yemen daha takva sahibi bir ülke. Bak, Şiilerin eline geçti. Neden? medresede otur tekkede otur ona redli yapma buna redkli yapma haberleri dinleme dünyada neler oluyor bakma even gizli ajanların farkında olma Ondan sonra gelsin devleti çökersiz Şiiler. bunu mu yapmak lazım Biz hem medresede okuyacağız hem de dünyadan haberi alacağız arkadaşlar ve ondan sonra ona göre de tedbirimizi alacağız yetkilileri de yetkilileri de Allah rızası için uyaracağız Allah salli ala Muhammed Muhammedun ala seyyidim. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammed, ahl seyyidi Muhammed. Şu mübarek cuma gecesinde. Muhammed Mustafa Bahşe hakkı için. ehlibeytin Beytin hakkı için. Ya Rabbi senin önündeki hatırları için. Bizi yönetenlere hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Amin. Bizi yönetenlerin yanında bulunup, onları yanlış yönlendirmeye çalışan, onların efendim seslerini kayıt etmeye çalışan, onların efendim gizli istihbaratlarını dış servislere vermeye çalışan ve onlara yanlış bilgi ve yönlendirme yaparak onlara dünya ahiret de, dolayısıyla bütün halka zarar vermeye çalışan müsteşarlara karşı onları uyandır ya Rabbi Abi. onların ajanların rengini meydana vurdur ya Rabbi Abi. ve onları ihraç ettir vazifelerden Abi. bütün güçlerini iptal ettir ya Rabbi Abi. adaylıklara da onları nasip etme ya Rabbi Ajan olup da, vatana, millete zarar verecek, devlete zarar vermek isteyen hainleri yetkililerin, yöneticilerimizin etrafında dolaştırmaya Ya Rabbelak. Nasıl dua? Anaları babaları yapmaz onlara. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi sellim. Amin. Amin. Mühürünü vuralım, imzasız mektup geçerli değildir. Şimdi arkadaş, zamanda diyorduk diyorduk, anlatamıyorduk. E şimdi anladılar. Koynunda yılan beslemiş. Yanında ajan beslemiş. Ama yine bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Yine biz onlara dua edelim inşallah. Onları Allah teyit etsin. Amin. Amin. Ha bu sinek geçen haftadan beri burada. <gülüyor> mübarek hava açmıyor musunuz hiç burada ya? Hacı efendiler, hoca efendiler. Sabahlı hava açın ha şunları falan. Benim için miyim değil mübarek hayvan da. Ee, benden eftal hava. Bir hava aldırmıyorsunuz anlaşılıyor. Biraz gündüzleri camları açın, havalandırın. Sinek de gidecek, gidemiyor da. Allah Allah. Herkesin işi var, gücü var. Onda yetişeceği yeri var yani. Bir haftadır burada durdurun hayvan. Hapishanem buraya o. Ne yapayım arkadaş ya? Şaka şamata bir şeyler demeden de kimse bir şey anlamıyor. Amin. Ne yapayım? Uykunuz geliyor. Bir ara fasıl yapıyorum işte öyle. He. Yok sinek gitmiyordur inşallah da siz açın da gitmez. Hep bizimdir yani. Kalanlar bizimdir. Ben bir şey demiyorum. Ama havalandırın yani ortalığı ara sıra. Şimdi birkaç rivayet okuyalım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı fedakar olanlardan bir hanım annemiz. Sahabiyattan. Sahabey-i kiram, kadın sahabeden. Evet, bu annemizin künyesi, Ümmü İmara. Ümmü İmara. Aynı aynı. Ümmü İmara. Adı Nesibe. Nesibe. Gecen bir tane Nesibe taktım birinin kızın adına burada. Yani isim soruyorlar bana da. Ben de şey değilim ki, ansiklopedi. Ama işte o anda hatırıma geliyor yani sahabeden güzel isim değil mi? Nesibe. Bu hafta doğanlar Nesibe takım mesela. Kâb bin Amr bin i Avf Kâb ibn-i Amr ibn Avf'ın kızı. Bu annemiz. Ensardan. Neccar kabili. Beni neccardan. Neccar soyundan. Sahabiyetün celiletün. Yüce bir sahabi. İşte her altmış şecaati. Cesaretle meşhur. Şecaatle meşhur. Yuh olsun bizim gibi erkeklere dört bin ambali cihat fi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik zamanında cihadın harp meydanlarının pehlivanlarından sayılıyor. Duydunuz mu bu zat bu kadının, hanım annemize. Kanet teğrucu'l kıtal savaşa çıkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla beraber. Fetez cerha yaralılara su verirdi. Ondan sonra Beyatül Akabe'de bulunmuş. Ta ilk hicretten önceki beyatül akabede bulunan, demek o 70'ten kocasıyla ve oğluyla beraber Uhud'da bulunmuş. i̇bn İsak İshak, büyük siyer sahibi yani, siyerin en meşhur alim i̇bn İsak'ın İshak'ın kavlinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününden bahsederken meşhur sözü, meltefettü yeminen ''Ve lâ şimâlen illâ raeytu'a tukâtilu dûni'' Uğud da diyor sallallahu aleyhi ve sellem Sağıma baksam ümmü imareyi gördüm, savaşıyor Soluma baksam ümmü imareyi gördüm, savaşıyor Halbuki birçok erkekler o sırada kaçışıyor Beyhat-ı Rıdvan'da bulunmuş Ebedi cehenneme girmeyeceği herkesin Zaten sahabeden hiçbiri cehenneme girer mi? He? İşte onlar hepsini tek tek okuyacağız, delileriyle Tabi girmez Ayette de var, evet. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Müseylemetül Kezzab'ın savaşında bulunmuş. Yemame'de. Orada da bulunmuş. Orada 12 yara almış. Eli kesilmiş. Habib ismindeki oğlu şehit olmuş. Evet. Böyle bir annemiz anlatıyor. Şimdi bakalım mesele nereye gelecek? Evet. Baktım ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafı boşaldı. Yani kaçışıyorlar. Bozgun gel, arkadan girdiler, atlılar. On kişi kalmadı diyor. Yani parmakla sayılıyor. Ben varım diyor. Oğullarım var demek bir tane değil buradaki harpte bir oğlu daha var anlaşılıyor. Kocam var. Resulullah'a müdafaa diyoruz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Savunma yapıyoruz. İnsanlar bozguna uğramışlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Yandan geçiyorlar ama kimin yandan geçtiğinden haberleri yok. Öyle gidiyorlar yani. Panik yani diğerler ya panik hali, münhezim vaziyette gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki diyor benim zırhım yok. Şey kalkan mı diyorsunuz? Kalkanım yok çünkü kılıç geliyor. Efendim. Baktı bir adamın da kalkanı var, kaçıyor oradan. O da sahabeden. Vallahu aleyhim ecmaîn. İnsan yani bozguna uğramışlar. Kainat Efendisi buyurdu ki: El kitarseke ilamen yukatil. Madem kaçıyorsun, zırhını savaşana ver ya. Kâinatı, nasıl böyle harp meydanında bile, nasıl mukavemet, nasıl dirayet, nasıl istikrar, daha şimdi biraz daha anlayacağız birazdan ileride. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, e, kalkanını savaşana ver be. madem kaçıyorsun. <gülüyor> o kişi de diyor, kalkanını bana attı. Bu annemiz diyor. Ben de aldım diyor. Tabi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i koruyorum ondan da diyor. Kılıçlar geliyor, darbeler geliyor, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Hey, gidi biz erkeğiz diye geziyoruz. Bunu. Diri diri gidelim, gömelim kendimizi ya. Abi, hayatta ortada geçecek, adam değiliz ya. Adam değiliz yani. Biz de nerede? Kimseye reddiye bile yapmayalım, hoşgörülü olalım diyen adam olabilir mi ya? Bu kadar ılıman adam. Ondan sonra, bu annemiz, Ümmü İmari annemiz radıyallahu teâlâ neha diyor, Asa sen diyor biz yenilmezdik diyor. Bize diyor ne yaptıysa atlılar yaptı diyor. Üsten geldikleri için biz yerdeyiz. Atlı geliyor kafamızdan aşağı indiriyor diyor kılıcı. Eğer diyor bizim gibi yerde olsaydılar bak biz onlara ne yapardık diyor. Görüyor musun? Garanti veriyor yani. Ama diyor atlılar geldi. Onun için diyor biz başa demedik yoksa diyorum aşağı insin de göstereyim görüş, ona diyor. O arada bir adam atlı geldi diyor. Bir vurdu bana diyor. Ben hemen efendim bir kalkan kullandım diyor şeye, kılıca karşı. Bir şey yapamadı diyor. O arada tabii izdiham yani tabii. Her cümert öyle durup da uğraşamaz. Bastı giderken diyor atının diyor ayağına bir vurdum diyor. Onda kılıcı var. Tak ata aşağı devirdim diyor. Şimdi bu ılımlı İslamcılardan böyle acayip, acayip şeyler var da hocalar da var bir Alkan mıdır, Ahmet Turan Alkan mıdır falan böyle, beyaz sakallı, nurlu tipli de bir adam falan, <gülüyor> geçen gün diyor ki, yahu diyor, Balkanlar'da Osmanlı diyor, hiç savaş bile yapmadı, hep diyor şeyle gittiler, ne onladı? Tahta tahta kılıçta, Teberrüken diyor bütün millet onların ahlakından Müslüman oldu, öbürü de dedi ki, o kadar da değil dedi ya yani öyle birkaç evliya dedi tahta kılıç kullanmış olabilir. Tebergen de dedi yani şimdi bir şey de söylüyorsun da biraz. Tarihle de hiç alakası yok ya. Çıkmışsın bu kadar milletin önüne televizyonda konuşuyorsun. Balkanlarda diyorsun şey yok. Kılıç gitmedi diyorsun. Ya kılıç olmadan olur mu ya? He? Kılıçlı nasıl olacak? Ulema, evliya hepsi geldiler. Şeyhler, meşayih, Fatih Sultan'ın ziyaret ettiler hep. Fe, İstanbul Fethi Nasrani Hani Ne diyorlardı? Sultanım işte biz şöyle bir havas çektik. Öbürü sabaha kadar böyle bir kahariye çektik. Herkes virtleri yapmış. Sabaha kadar çadırlar evliya dolu. Bütün tekkeler, dervişler orada. Ne alem velice ne güzel orada olmak. Gel işte hepsi faziletli ne yapıyor. Hazreti Fatih de böyle kaldı adamcağız. Ulan baktı ki biz bir şey yapmamışık yani. Kılıcı bir çekti. Ne dedi Hazreti Fatih? Kılıcın da hakkını verelim arkadaşlar. Yani sen şimdi dua yaptın ama ben de bu kılıcı salladım yani. Öyle mi? ılımlı ılımlı, ılımlı. Ne olacağız arkadaş ya? Yani İslam'ın cihadı var. Müşrikler gelmişler. Mekke'den kalkmışlar. Efendim, e, Uhud'a kadar, Medine'ye kadar gelmişler. Senin vatanını işgal edin. Medine, Uhud, Medine yani. E sen burada daha kılıç kullanmayacak mısın ya? Nasıl bir iştir bu ya? Gel ne yaparsan yap. Doğra beni. Böyle bir şey yok. Bizim ecdadımız böyle bir şey yapmadı. Cihadı hakkıyla işlediler. İmtisali cahidu fillah olup niyetim. Din-i İslam'ın mücerret gayretidir gayretim diyor Hazreti Fatih. Allah'a da cihad edin. Ben onu dinliyorum, emir tutuyorum diyor. Onun için Osmanlı'da sahabe-i kiramın devamı yani. Bu annemiz görüyorsun. Bir vurdum diyor atının şeyine diyor. Ayağına diyor. Sen şimdi orada atı hesap edemezsin yani. Hayvanın ne kabahati var. Ama ne yapacağız? Yoksa seni öldürüyor. Resulullah öldürecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir vurdum diyor. Düştü üstüne diyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü diyor. Durumu. Başladı bağırmaya diyor. Yebne ümmü imara, ümme, ümmeke, ümmeke. Ey ümmü imaranın oğlu. Benim oğlana bağırıyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bak harp meydanda hiç panik var mı bak. Her şey takip ediyor orada. Ey ümmü imaranın oğlu diyor. Anana saat çık, anana saat çık. Adam... Düştü şimdi. Yani adama bir şey olmadı. Attan düştü. Bak oraya dedim diyor. Ondan sonra diyor annesi, oğlum da bana yardım edince diyor, o gavuru geberttik diyor. Bak oğlum da bana yardım Rasulullah Resulullah Sallallahu Aleyhi gönderdi diyor. Git ananın yanına dedi. Komutan böyle olur. Savaş böyle yönetilir. Savaş oturduğun yerden yönetilmez. Komutan ordunun önünde olacak. Komutan ordunun içinde olacak. Ordu kaçsa komutan Kaçmayacağız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir harpte kaçmamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir muharebede geri gitmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Huneyn günü. Herkes gitti. Birkaç kişi kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırın üzerinde. Katırın üzerine. Katırın üzerine ne demek biliyor musun? Katır koşamaz. At gibi gidemez. Tamam mı? Beyaz katırın üzerinde ne demek ne mesajı veriyor? Kaçma gelmedin mesajı veriyor. Herkes kaçtı gitti hem de Huneyn'de çok kalabalıktık biz. Kafirlerden kat kat fazlayken kendini beğenme durumundan yani yenilmeyiz. Kendini beğenmeden ya kibir değil haşa. Ya çok kalabalığız yenilmeyiz. Biraz tedbirsiz hareket var. Hadi bir bozgun ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruyor orada. Enen peygamberi ülak edip, eneb nü Abdul Ben peygamberim, ben de yalan yok, ben Abdul oğluyum. Yani dedem rüyasında gördü, benim devletimin aziz olacağını, benim malum olmayacağım. O meşhur rüyaya işaret ediyor. Ben Abdul o rüyanın sahibi ne Ben kaçmam. Yani öyle şaşırdı ki sahabe Kafirler de öyle şaşırdılar. Mümkün değil, gitmez, geri gitmiyor. En önde. Hatta Hz. Ali sözünü biliyorsunuz. <gülüyor> Harp kızıştığı zaman göz gözü görmüyor. Gitti gidecek herkes. Canı gitti gidecek. Hz. Ali ki baş pelvan. Değil mi? Allah'ın aslanı. O ne diyor? Harp kızışınca hepimiz siperi Resulullah'ın arkasına geçerdik. <gülüyor> Anladın mı şimdi? Neden? Çünkü onun Allah'tan garanti koruması var. Bizim yok o kadar diyor yani. İş sıkışınca arkasına geçerdik. Ama sana, bana da Allah, şimdi tabii vahiy gelecek hali yok, garanti korumadasın dese de, ben yine sıvışıyorum yani. Değil mi? Resulullah'ın imanı gibi kimin imanı var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için, Nasıl bir harpleri idare etmişler? Bu din nasıl kolay mı gelmiş bize ya? Oğlu diyor ki Ümmar'ı annemizin oğlu ben diyor pazımdan, kolumun pazusundan yara aldım Uhud'dan. Kan durmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul cürhak yaranı sargı beziyle sıkıştır. Kanı durdur dedi diyor. Her şeye müdahil. Görüyorsun. Yara almış, kan durmuyor. Hemen şey yapın yani, bes, sargı yap. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O arada diyor, annem geldi, annesi zaten harplerde bulunmaya hazırlıklı olarak yaralılara bakmak için de malzemeli gelmiş. Annemin yanında diyor, efendim, sargı bezi var, sargılar var yani. O kuvvetli sargı yapacak. Yani ne diyorsun? Tampon gibi işte. Onları yaralar yaralılar için hazırlamış. Ondan sonra benim yaramı iyice diyor, bağladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de başımızda duruyor. Ya harbin ortası ya. Başımızda duruyor diyor, bizi izliyor yani. İyi sık işte, bağla, şöyle yap, böyle yap on sonra. Ondan sonra diyor, hadi evladım, savaşa devam ediyoruz dedim diyor. Yarayı sardık diyor, kan kanı durdurduk diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı diyor bizim halimizin. Ve men yutuikumâ tutu yıkîne yâ umme Eyüm Mümare senin taKAT'ın kadar kimin gücü var ya. Ne dayandın maşallah dedi diyor. Kimse senin kadar dayanamaz Eyüm Mümare buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kolay iş değil öyle. İşte erkeklik öbür türlü olmuyor işte yani. Ya arkadaşlar. Horoz erkekliği olan olmuyor. Şecaat, cesaret, maneviyat, kuvvet ayrı şeyler bunlar. Ondan sonra Tam o sırada diyor, bir de baktık önümüzden kim geçiyor? Oğlumu yaralayan gavur geçiyor. O pazosuna yara aldı ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ''Hada ki, oğlunu bu yaraladı, şunu hemen bir işlem yap dedi diyorum. Siz hiç Resulullah'ı böyle... Duydunuz mu? He? Ya Hoca Efendi'le biraz da bunları anlatın. Ama işte, ılımlı İslam'a uymuyor. Böyle vur, kır, yara, kan, kırmızı falan olmadı işte. Onun için hep böyle güzel ahlak. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü gavurlar çıktı kafamıza ya. Bu ne ya? Yakala dedi bak, kısas hakkım var, kısas hakkım var. Oğlunu vuran bu. Hemen diyor, onun karşısına çıktım diyor. Ümmü İmare annemiz. Ondan sonra dizine diyor bir vurdum dizine diyor. Efendim yani yere düşürmek için yürüyemezsin, kaçamazsın. Baktım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tebessüm etmiş, mübarek dişleri çıkmış diyor. Tebessüm edince ön dişte falan böyle parıl parıl parlar. Bu ışıklardan daha fazla nur çıkardı dişlerinden. Baktım tebessüm ediyor, dişleri çıkmış. İstekat diye un muimara. Ey un Kısasını yaptın dedi diyor. Görüyor musun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya... Sonra, yere devirdikten sonra gittik diyor, efendim, işini bitirdik diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Elhamdülillâhillezî, bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki, ki sana zafer verdi, ve ekarra ayneki, min aduvviki, düşmanından gözünü aydın etti, ve erâki bi ayniki Gözünle sana intikamını, hakkını aldığının oğlunun hakkını aldınız. gözünle gösterdi. O Allah'a hamdolsun dedi. Ya Rabbi bize de bu el üstünde dışı adamlardan göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen hakkımızı al ya Rabbi. Amin. Ümmetimizin çoluğun çocuğunu böyle sahabe düşmanı, kaderi inkar ettirip imansız etmeye uğraşıyorlar. Bize de gözümüzle göster ya Rabbi. Amin. Biz hayattayken göster bunların zayıfladığını ya Rabbi. Ey kurban olduğum intikamımızı sen al ya Rabbel. Amin. O sünnet düşmanlarını zayıflat ya Rabbim. Güçsüz et, bitir ya Rabbi. Amin Amin. Allah Şimdiki cihat bu. Şimdiki cihat ilim cihatıyla olur. Reddiye yapmakla olur. Şimdi efendim, adam ben de Müslümanım diyorum. Müslüman diyen adama biz ne yapacağız? Velevkü Müslüman olmasa, vatandaş, zimi Yahudi olsa, Ermeni olsa, biz ona dokunamayız ki. Ama biz ilimle konuşuruz. Cevap vereceğiz. Cevap ver Efendi Hazretleri... Biz televizyon konusunda Ne dedi bize izin verirken ne buyurmuştu Bizi mecbur bıraktılar Cevap vereceğiz Ya Bak şimdi geçen çarşamba bir program Başlattım Bilmiyorum izleyebildiniz mi Ben tabi vakit bulamıyorum Mustafa Özcan Hoca Mustafa Özcan Hoca Dünya İslam alemindeki olayları En iyi takip eden Arapçası da iyidir mesela bütün ben bakıyorum Arap kanallarına da bağlanıp ondan Durumu sorarlar Arap kanalları da ondan yorum alır Mustafa Özcan Hoca Efendi Evet eli sünnettir bakın onun programı Çarşamba saat 21'de oldu da pazar gün 2230'da tekrarı var bu bu pazar bu pazar 22 .30'da. mutlaka dinleyin dinletin programın adı İslam vatanlarında neler oluyor İslam vatanlarında neler oluyor Yemen'den başlasın mağripten çıksın o neler anlatır? Neler anlatırsa. Şimdi konu Doğu Türkistan'dan başladık. Doğu Türkistan'dan başladık konuya. Yani hoca ben diye sorular soruyorlar. O da cevaplar veriyor. Belki de bir saat bir sürüyor. Bir buçuk, iki saat. Bir saat fazla İşte bir, bir buçuk saat sürsün yani. Adam da bir şey anlatamaz ki öyle az bir zamanda. Ama dünyada neler oluyor? Biz gidip batıl adamların yorumlarından zehirlenmememiz lazım. Biz dünya İslam vatanlarındaki durumu Mustafa Özcan Hoca gibi Muhallil, tahlilcilerden öğrenmek lazım yani. Güzel tahlil yapar. Neler anlatıyordu geçen yazlarda? Bu dergiye de sığmadı, koyamadım bu ama neler? Suudi Arabistan kralının cenazesinden bile ne meseleler var yani. Da cenazeye mesela Yemen çağrılmadı Abdullah Salih. Eni Abdullah Salih'i Suudi Arabistan adam etti, müdafaa etti, muhafaza etti. O yandılar, yaktılar onu ya o zaman saray marayı o Arap Baharı dal, dalaveresinde ondan sonra adamı tedavi ettiler şey ettiler memleketine gönderdiler adam Şii yani kolundan, İran'dan anlaştı bilmem ne Husileri ihtilal yaptırdı şimdi orada bak Suudi Arabistan cenazeye bile çağırmadı ama kazığı yedikten sonra akıllandı e şimdi dünyada çok acayip mesajlar var yani protokollerden bile bir cenazeye kim geliyor, kim gitmiyor, oradan bile manalar var yani dolayısıyla e, bunları bilmeniz lazım ama dünyadan benim bir zaten bir haberim yok. Hiç haber dinlemiyorum diyorsam tamam zikre devam et. Ama başka haberleri, açık oturumları izleyeceğine orada yalan yanlış bilgiler verirler ve habisi var, şiisi var bu gazetecilerde. Çok vahabi, şii var bizim Türkiye'de. Bunlar öyle yorumlar yaparlar hep şiileri haklı çıkartmak için. Halbuki eli sünnet burada zor durumda. Onun için mesela bunu izleyin. Bu bu gibi program. Şimdi bunu ilan ettikse her çarşamba olacak o. Ben şimdi şu anda kendim öbür programı yerine de koyun dedim. Çünkü izlenen saatte olsun. E, İslam vatanlarında neler oluyor? Biz bilmemiz lazım. En azından dua edeceksin. Duayı bile bilmezsen nasıl dua edeceksin? Yemen'e dua edeceğiz. Ya, Yemen'de ne oluyor bilmiyoruz ki yani. Yani Allah eli sünneti aziz eylesin. Amin. Ehli bidatı zelil eylesin. Amin. Amin ama dünyadan haberiniz olacak. Geçen okudum. Akıllı kişi İbrahim Aleyhisselam'a edildi bu. Dilini muhafaza edecek. Zamanını iyi bilecek, işine bakacak, malayağın ile uğraşmayacak buyuruyor Rabbimiz yahu. Metnini de okudum Arapçasını size. Evet. Yani Allah intikamını gözünle sana gösterdi. Allah'a hamdolsun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes e, hayattayken e, göremeyebilir. Ama biz ölsek de ruhumuz görecek inşallah. Ehli sünnet aziz olacak. Ehli bidat zelil olacak. Ehli küfür, ehli şirk ve ehli dalalet sefil olacak. Yaklaşıyor Hazreti Mehdi'nin günleri. İsa Aleyhisselam'ın nüzül vakti. O ilahiyatçılar ne inkar ederler sesinler? Hadisler sahihtir. Hatta sahihten de ileri mütevatir derecesindedir. Çünkü İmam Keşmiri'nin benim İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair kitabımı okursanız ve Hazreti Mehdi'ye geleceğine dair kitabımı okursanız kaynakları görürseniz e, İsa Aleyhisselam'ın İneceğine dair hadisler mütevatir derecesindedir diye ulema ittifak etmişlerdir. Mütevatir hadisleri inkar eden ne olur? He? Sahih hadisi bile inkar etse kafir olmaz. Sahih hadisi bile inkar etse kafir olmaz. Mütevatir hadisi inkar ederse kafir olur. Çünkü İmam Ali diyor, İsa aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlere kafir olduğuna dair ulemanın icmaı vardır diyor. Ama bu adamlar da ilahiyatta muaddis. Ne yapacağız şimdi? Onun için biz işimize bakalım. Biz sahih kaynaklarımıza sağlam duralım. Onlara bağlı kalalım. Allah'ın izniyle yani önümüz kıyamete yaklaşıyor. Her ge geçen gün bizi kıyamete yaklaştırıyor. Biz sağ kalırız kalmayız mühim değil. Ama biz çocuklarımızı e, şuurlu yetiştirmek durumundayız. Çünkü ondan da çocuğuna ondan çocuğuna intikal edecek. Deccal hadisini İsa Nüzülü Mesih, benim Risalemin adı. İsa Selamın inişi. Nüzülü Mesih. Oha, orada bir hadis-i şerif var. Müslim'den, say Müslim'den uzun bir hadis. Tercüme yapmışım falan. Kaynakları var orada. Onun sonunda, i̇bn Mace'de de var o hadis. Onun sonunda, İbn-i Mace'de e, İbn-i Mace diyor ki, büyük muhaddis, bu dekkal hadisinin medreselerde, mekteplerde çocuklara dahi ezberletilip belletilmesi lazım. En ufak bir tehlikede imanlarını kaybetmesinler. Çünkü öyle bir tehlike ortalığı saracak. Adem aleyhisselamdan kıyamet kopana kadar Allah Teala deccal fitnesinden büyük fitne yaratmamıştır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beş vakit namazının akabinde dört şeyden sığınır. Birisi deccal fitnesi ki her farz namazda dahi selamdan önce sığındığı dört şey. Orada o hadis de var. Yani bu kadar sahih Bukhari Müslüm hadisi. Kainat efendisi bundan sığınacak. Sen diyeceksin uydurmadır yoktur. Ve çocuklara bile Mekteplerde öğretilmesi lazım diyor. Muallimlerin, müetteplerin. Neden? Çünkü bizim da davamız burada. Hz. Mehdi biz varken mi çıktı? İsa Aleyhisselam biz varken inecek mi? Bu değil. Biz ayet ve hadisleri bilmek, bellemek bizden sonra gelen nesillere aktarmakla mükellefiz. Bizim zamanımıza gelirse Allah bize ona kavuştursun, iman nasip eylesin ve yardım destek, destek vermemizi nasip eylesin. Bizim zamanımıza gelmezse nesillerimizden, zürriyetlerimizden Allah Teala o Hazreti Mehdi'ye, Hazreti İsa ve selam'a destek verecek ordular yetiştirmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Koca Sami Efendi Hazretleri, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Evliyanın reislerinden bak Medine'de birisine altın vermiş. Hayatta altın yani o iş ile uğraşmaz diyor. Dergide yazıyor. Dergide gördüm. Ne demiş? Hazreti Mehdi çıktığında bunu ona yardım için benden demiş. Evet. Ha şimdi oradan kime kalır orada o altın herhalde birinden duruyordur oğlundan oğluna birisine geçiyordur. Medine'de biası çünkü Medine'de doğacak ama Mekke'de biat alacak. E şimdi bu kadar büyük veliler he ne yapıyorlar? E, ha şimdiden benim de çorbada tuzum olsun şeyine girmişler yani. Dikkat etmek lazım bu meselelere. Ne gibi Kaç yüz sene evvel tübbe mektubu yazdı. Ebu Ayubel kaç göbek geriden dedesine ne yaptı? Ben o zata iman ettim ahir zaman peygamber'e dedi. Mektubu bıraktı. Efendimizin de devesi geldi nerede çöktü? He sende ihlas varsa, ihlas varsa kapına bile getirirler. Yani senin verdiğin para helal tayyipse, temizse, o infakın Hz. Metik yüz sene sonra da gelse ona ulaşır mı? Ulaşır arkadaş. Yeter ki sen adam ol, samimi ol, ikhlaslı ol. Onun için ne işlerdeyiz yani? Hazreti Mett'i inkar ediyor Hazreti Mett'i gelmeyecek. Nasıl konuşursun bunu ya? Bu kadar mütevatir ve sayı hadisler varken İbni Haldun yok demiş. Ya İbni Haldun filozoftur. İbni Haldun allame de olabilir, alim de olabilir. Bütün ulemanın hadiste ittifakı varken, cumhurun görüşü varken, hadisler mütevatirken yüzlerce binlerce rivat varken i̇bn Haldun yok demiş sen Resulullah var derken i̇bn Haldun kim olmuş ya yanlış yapmış anladın la Mehdi illa İsa bin Meryem bir hadis var bu geçiyor kaynağı da var Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur bu hadise rastlarsanız hadisi inkar etmeyin hadis doğru ama bunu yanlış anlayan yakın zamandaki büyük bir alim de vefat etti Hocalarımızın da hocasıydı. O da bu kafada gitti. İbni Haldun kafasıyla. Biraz felsefede okumuştu da ondan. Ama büyük hocaydı. Neyse sonra inşallah düzelmiştir o Efendi Hazretleri. İsa Aleyhisselam'dan başka Mehdi yoktur. Bu hadisi rastlayabilirsiniz. Kaynakları da sabittir bak. Bu hadisin manasını bilmezseniz Mehdi yok zannedersiniz. Halbuki bu hadiste ne kastediyor? İsa'dan başka masum Mehdi yoktur. Çünkü İsa Aleyhisselam peygamberdir masumdur. Hazreti Mehdi peygamber olmadığından masum değil. Anladın mı şimdi? İşte. Ben bunu demesem ne yapacaktın şimdi? Hadis çünkü o da kaynaklı. Hurafe değil. Yine hadis-i şerifin bir manasında ne buyruluyor? İsa aleyhisselamdan başka peygamberlik nübüvvet manasında hidayet edici yoktur çünkü İsa Aleyhisselam son zamanda İsa Aleyhisselam nebi olarak hidayet edecek vahiy geliyor Hazreti Mehdi'ye ilham geliyor vahiy gelmiyor anladın? ilham geliyor tabi ilham da hak yani Hazreti Mehdi'ye gelen direkt hak Onda. hatta ne diyor başka müçtehitlere benzemez Hazreti Mehdi İmam-ı Azam'da bile iştahat hatası olabilir mi? sahabede iştahat hatası olabilir mi? İstihat hatası. Karaman diyor ya ben de istihat hatası yapabilirim falan diyor. İşte. <gülüyor> Adam nerelere göz ya Allah Allah. Onun hocasının kitabını okursanız Ahmet. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi bu başbakanımız değil. Vefat eden Ahmet Davutoğlu. Vefat eden büyük alim. Tam ehli sünnet. Müslim sahih Müslüme şerh yazmış. Onun bir dini tamir adına din tahripçileri kitap var. Ben evvelce bir iki bin tane bastırdım millete arz ettim. Ben şimdi uğraşamam o işler. Bir yayın evinde var. yayın evinde bilmiyorum mevcutu var mı? Talep yaparsanız basıyorlar. Onlar da çok güçlü bir yayın evi değil. Mehmet ÇK'deki Hoca Efendi'nin yeri de. Hani bazen dediler ki bana talep olursa basalım. Bizim de çok gücümüz yok. Ben basayım 2000 tane dedim. Ama maşallah falan dediler. Hemen biz cemaate dağıttık. Ama şimdi bitmiş olabilir. Dini tamir adına din tahripçileri. Orada Abduh'u bulursunuz. Afgan'i bulursunuz. Reşit Rıza'yı bulursunuz. Mehmet Akif'i bulursunuz. Bulursunuz da bulursunuz. En sonunda da bu reformistlerden dibinde de Hayrettin Karaman da benim talebem diyor. Bu da diyor ki İmam-ı Azam 18 hadis biliyor. Ya ne biliyor ki İmam-ı Azam diyor diyor. Bu da müçtehit olma sevdasında diye. Mübarek o zamandan e, ferasetini, evliyalığını göstermiş yani. Bu kitap da mevcut. Benim kitabım değil ha. Yani ben yazmadım. Hocası yazmış. <gülüyor> Hocası yazmış. İlahiyatlar ilk kurulduğunda o mübarek gibi alimler var idi. İşte ondan sonra bu mutezile kafası Hüseyin Atay kafası falan hakim oldu. Ama o kafa dursaydı Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin kafası tam el sünnet yetişirdi. Ama maalesef bir tane iki tane çiçekten yaz gelmez tabi. Ondan sonra bir akın bastırdı. O Hüseyin Atay Irak'ta okumuş. Bağdat'ta mutezile olmuş. Halbuki Alaedir Efendi'nin talebesi. Yani burada Alaedir Efendi Hazretleri'ne ders okumuş. Zekada deha bir şey. 50'lerde Bağdat'a gitti Bağdat'tan geldi adam mutezile oldu bu sefer Allah diyor denizin balıkları kuşatması gibi ilme her şeyi kuşatmış ama denizde bilsin kaç tane balık var Allah da bilmez ki içinde ne var diyor e ben bunu bizzat kulağımla dinledim bir program. Ya, mutezile kafası olmuş yani bütün hocalar da Yaşar Nurler hepsi, hepsi Hüseyin Hatay'dan yetişmiş anladın mı? acı bibere suyu verirsen ne olur? acılığı artar karpuz değil ki bu ...versen balı artsın. E şimdi her şeyin neyi var? Genetik şifresi var yani. Geriden geliyor yani. Çünkü bir şeyi uydurmak kolay bir şey değil. Bir adam sapıtmak istese kolay kolay kendi sapıtamaz. Sapıtmak da zor iş. O da sapıttıktan sonra... E, ...hak olan görüşlere karşı batıl tezler savunman lazım. Bu batıl tezleri uydurabilmen için de kafan çalışması lazım. Şeytanla diyaloğunun çok iyi olması lazım. Şeytan da sana boşuna mesai harcamaz. Şeytan gelir bir bakar, doymayacaksın, sofraya oturma der. Ka kafasızın biri der, ben bundan milleti saptıramam ki der. Şeytan nasıl adam arar? Çenesi güzel, hatipliği güzel, beyni muhakemesi iyi, kıyas, şeytanın ilk şeyi felsefe. Evelümen kase iblis, zaten kıyastan gitti. Adem aleyhisselam toprakla ateşi kıyas falan. Ha senin muhakemen çok. Bu adama yatırım değer der, bütün iblislere dedik ki buna destek olalım arkadaş. Ona bir ilham, bir ilham, Vahi bile diyor Kur'an'da ve ne hayatı yine le yuhuna ilah Şeytanlar dostlarına vahi getirirler. Yani içine fikir atar, fikir proje. Bunlar proje adamı. Kolay mı Ankara ilahiyatı bozmak? Adam proje adamı. Bir bozdu. Şimdi 90 yaşına belki geliyor ama arkadan bir nesil geldi. Hepsi de bilmem ne oldu. İlahiyatta şurada burada hoca oldu. E bunlardan yetişenler müftü, vaiz oldu. Yine de müftülerde, vaizlerde bu sorunu çok ee, bu kadar yok. Müftü ve vaizleri tenzih ederim. Ekseriyetini tenzih ederim. Bak ekseriyetini tenzih edebilirim. Müftü ve vaizlerde bu olmuyor. Çünkü onlar müftü ve vaiz olmak istemiyor. Çünkü camiyle uğraş, cemaatla uğraş, beş vakit namazla uğraş, ile uğraş. Onlar diyorlar ki mesela cuma da kılmayabiliriz. Şunu da nasıl yapalım? İlahiyatta dekan olalım, hoca olursak. Cumada neredeyiz? Lüzum yok. Kimse bize sormaz diyor. Anladın? Müftü vaiz olunca müftü efendi nerede kıldı yani bu hafta değil mi şimdi? Bu müftüviz olanlar yine namazlı abdestli adamlar. Şimdi bunlar namaz abdestli de gözü kesmediği için adam diyor ki ben müftü yetiştireyim. Ya niye müftü olayım da imamla uğraşayım diye. Bunlar o kafaya. Allah şerlerinden muhafaza. He? Onun için efendim nereden geldik? Müçtehit ictihadında hata ederse becir alır. Ama Karaman gibiler müçtehit değil müçtehit olmanın ağır şartları var. Ben imam mazamlardan bahsediyorum. Ama tabi adam imam mazam beğen bir 18 hadis biliyor demiş ya işte yazıyor kitapta. Şimdi Ebu Hanife radıyallahu anhu bile ictihadında hata edebilir mi? Edebilir. Ama Hz. E, Hazreti Mehdi hiçbir hiç bir hata edecek mi? Etmeyecek. Ve la yuhtu diyor. Hiçbir müçtehide hatasızlık garantisi verilmemiş. Hadiste tek Hazreti Mehdi'ye verilmiştir. Bundan dolayıdır ki ama yine de Hz. Mehdi masum mudur? Yani peygamberler gibi masum mudur? Değilir. Nübüvvet ve peygamberliği var mıdır? Yoktur. Ondan dolayıdır ki İsa aleyhisselamdan başka kamil Mehdi yok. Kamil ne demek? Nübüvvetle mücehez ve masumluk vasfında yok. Başka. Ahir zamanda bir tek Hz. İsa hem nebi hem masum. Başka da yok. Hz. Mehdi e, velidir. Hz. Mehdi neymiş? Velidir. Velilerin en üstünüdür. Veliler de ondan üstündürken Abdülkadir Geylhan'den de üstündür, İmam Rabbah'ın de üstündür. Onda hiç şüphe yok. Hiçbir veli Hazreti Mehdi'ye yetişemez. Onlar ayrı bir şey. Ama İsa Aleyhisselam gibi masum ve kamil ve nebi değildir. Onun için orada ancak İsa Aleyhisselam'da tüm vasıflar. Çünkü o zaten evvelce peygamberdir. Yeni peygamber olmuyor. Anladınız mı? Bu hadis gelirse şimdi ne an cevap vereceksiniz? Ya hoca efendi sen bunu ses at. Bize bir link ver. Biz de diyelim ki doğru da, daha doğru yaparız. Yanlış konuşmaktansa arkadaşlar bu bölümü kesin. İsa'dan başka Mehdi yoktur. Hadisi ne demektir? Başlığı da iyi atın arkadaşlar. bak. Başlığı da ben attırıyorum her şeyi ya. Mübarek. Ağzımı açtırmayın burada böyle. Özel konuları da konuşuruz. Şimdi bak başlığı söylüyorum. Bunların hepsini siz başlık yapın. Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yok. Hadisinin izahı nedir? Atın linkini, YouTube'a Google'a kadar gitsin anasının nikahına. Her yere gitsin. <gülüyor> He! İnkar edenlerin tutunacağı bir dalı daha ne yapalım? Çökertelim. Öbür türlü ben Mehdi'yim diyerekten bu işler olmuyor. Biz Mehdi'ye hizmetçi olalım, kurban olalım inşallah. <gülüyor> He! Adam hadis haberi yok, Mehdi'yim diyorsun. Ya kardeşim Mehdi'yi müdava edeceksin. Bir ayet de bir şey yap yani. Bir ilme hizmet et, bir dine hizmet et. Bir Müslüman itikadını düzelt ya. Mehdi var, gelecek, geldi zaten. Bilmem ne. Konuşmalara bak. Bir kısmı yok diyor, bir kısmı da benim zaten. Niye yok ki diyor. Çatlak çatlak adamlarla millet meşgul oluyor ya. Ben size ilmi konuşuyorum. Evet. Şimdi... Nereden geldim esas? Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem harp, Harbi yönetmesinden esas geldim buralara Şu anda da büyük harpteyiz Büyük cihattan, küçük cihattan döndük He? İstanbul'u fethettik, küçük cihat Şimdi İstanbul'da bizi rahat oturtuyorlar mı? Oturtmuyorlar, kiliseler açılıyor, misyonerler dolanıyor Vehhabisi dolanıyor, Şii'si dolanıyor, İran ajanları dolanıyor, devrim muhafızları üst kurmuş, işit kuruyor. Ha o zaman, şimdi küçük cihattan bitirdik ama, ecdadımız bize vatan bıraktı ama, en büyük cihattayız. İyiliği emretmek, kötülükten neye yetmek. ehli sünneti müdafaa etmek, ehli bidate reddiyeler yapmak. Var mısınız bu işte arkadaş? Ona göre, ona göre bu TV onun izlenecek. Tamam. Biz dergi okunacaksa o reddiyeler var. İlim var. Öyle. Hikaye hamasetten bir şey olmaz. Bizim tarikatın, bizim cemaatın, bizim hocamızın böyle şeylere yok. İlim varsa o ilmi neşredeceğiz. İlimsiz biz bir yerde yokuz. Biz hak üzere gideceğiz. Evet, benim şeyhım benim hocam sana mübarek olsun. Ama millet sel gibi cehenneme gidiyor. Millet kafir oluyor. Biz bununla uğraşalım şimdi. İtikadı tavsiye edelim yani. Bak demin ki konu itikadi bir konu. İnkar eden bu hadisi delil getiriyor. E sen ne cevap vereceksin? Bu kadar mütevatir bir konuda. Ama biz ümitliyiz ki madem bu reddiyeleri yaptık, madem o Hazreti Mehdi'ye inandık, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hüzününe inandık, el üstüne hadis-i şeriflere tam inandık, Allah bizim nesillerimizden kafir, münafık, onları inkar edecek zürriyet getirmeyecek inşallah. Amin. Amin. Ümitliyiz. Oğlu diyor ki, Ümmü imara radıyallahu te'ala anha. valdemzin. Ondan sonra diyor, annem de diyor, yaralandı. O yavru gebetir, kısas yaparken. Annem yaralandı diyor, omzundan yara aldı. Resulullah buyurdu, ümmeke, ümmeke, sen annene git, annene git. Usuf curha, yarasını sen sargıla şimdi. Barakallahu aleyküm min ehli bir hane halkı olarak sahabede Medine'de Uhud Muharebesinde dua almış. Ey hane halkı Allah sizi mübarek kılsın buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem onun dua ettiği bir ehli beyt, bir hane halkı onun zerresinin zerresi bizim eve bizim haneye gelseydi ne olurduk biz acaba kıyamete kadar bizim ocak ne olurdu acaba? Ne dua be! Yine alırız arkadaş. Resulullah saygı hayattadır. Onu savunanları biliyor. Ben ehli mahabetimi beni sevenlerin salavatları diyor bana bizzat arz ediliyor, gösteriliyor. Esmau delaluk Hayrat'ta bu hadis-i şerif. İnni esme'u salate ehli mahabeti. Beni sevenlerin okuduğu salavatı kulağımla duyarım diyor. Mesele mahabet olsun. İhlas, samimi sevgi. Anandan babandan ileri geçiren, anana babana sövdüklerinde etkilenmediğin kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en ufak bir laf dokundurduklarında böyle bir ee, o sevgi muhabbetin kaleyanıyla hemen rahatsız olabilme meselesi beni sevenlerin salavatını kulağımla duyarım diğerlerin salavatı arz edilir melek der ki felan oğlu filanın salavatı var ama seviyorsa beni samimi kulağımla duyarım diyor anladın mı şimdi biz bu müdafalar reddiyeleri yaptık bize ne yaptı hiç tanımadığımız etmediğimiz saçı şerifini gönderdi bizi çağırdılar oraya saçı şerifi verdiler Anladın mı kardeş? Benim bir şeyde haberim var mı? Yok ama bana rüyada gösterler. Hiç bilmiyorum. Ramazan'da Dubai'de Meclis Evliyaullah divan kurulmuş Sudanlı bir zat varmış. Anlattın mı oraya ise? He? He? He? Bunu aylar evvel anlattım insanlara. Ya dedim Ramazan Dubai'de bir meclis var. Bembeyaz. Böyle yüksek yüksek kürsüler. Sudanlı falan veliler, başında sarık, meclisin başında siyah Sudanlı, sarıklı bir zat oturuyor. Daha başka detaylar var, e, siyasete girer diye onu söylemeyeyim. Böyle bir mecliste bulunuyoruz. Allah Allah dedim, bu nedir? İnsanların işini de ben görüyorum. Dosyalarını meclise veriyorlar yani, Evliya Allah'ın divanı demek, onu temsil ediyor. Divan derler ona, Evliya Allah. İbris sahibi, habib Debbah Hazret-i Debbak çok anlatır, Evliya Allah'ın divanı toplanıyor şu an yine. Hiram arasında toplantı var, Mekke'de var, Evliya Allah, divan toplantıları var orada azlediyorlar, alıyorlar, veriyorlar kimi makamından indiriyorlar kimi çıkarıyorlar, işte 3'ler 7'ler, 40'lar 500'ler, 300'ler bunların meclisleri var her asırda olduğuna hadisler sahiptir. ben rüyamda görüyorum, dedim Allah Allah ne olacak, birkaç ay geçti bu olay oldu Ona Seyyid İbrahim Ahsai Allah ona selamet versin, Allah ona acil şifaları versin, Allah ona, çok mübarek adam o dedi bana git ya ziyaret et ben gittim ziyaret etmiştim ama birkaç sene evvel gitmiştim. Sonra bu hal arz oldu. Neyse onlar dedi istihare yapacağız. İstihare de çıktı. Kabul edilir falan. Neyse bir de baktım. Dediler ki Ramazan'ın 23. gecesi yapıyoruz. Toplantıyı. Bak rüyaya bak. Ramazan. Rüyada ne var? Ramazan var. Ne var? Efendim e, e, e, şey Dubai'de yeri de söylüyor rüya. Dubai'de ne alakası var böyle bir şeyin şimdi? Dubai'de ikincisi de tutuyor. Üçüncüsü bir şeyden haberim yok. Oturduk, meclisi bekliyoruz. Rüyayı anlattım. Orada alimler var, veliler var, şehitler var. Maşallah, maşallah falan dediler. Dedim, rüyamın sadık olması için bir delil daha kaldı. Nedir o? Eğer bu mecliste başkanlığa Sudanlı bizzat gelirse, şimdi bilmiyorum dedim, sizin konuklarınız kim? Dediler, Şeyh Meczup. Şey geldi, CD orijinal. Altyazı hazırlanıyor. Televizyonda vereceğiz, 3 Üç saat. Benim konuşmam var Arapça, Ozat Şeyh Meczup dediler. Kim dedim bu Şeyh Meczup? Dediler ki, buranın, bu Dabi'nin 40 senelik kadısı, şerat kadısı. Kol kesmiş, adam asmış. Kısas yani, kısas yapmış. Kadı yani, şerat kadısı. Dediler ki, bakalım dediler, çok yaşlı ihtiyar gelebilirse dediler bu gece. Dedim, benim rüyamda var, meclisin başında o zatı gösterdiler bana. Ben tanımıyorum, Sudanlı, sarık herkese söyledim ben çevreme. Bir de baktım dediler Şeyh Meczup geldi. Bir konuşma yaptı orada. Ama sonra benden sonra konuştu dedi bu Şeyh Ahmet bir şey bırakmadı ki bize de her şeyi konuştu dedi falan ama tevazu yaptı ama çok ilmi konuştu. Fakih usulü fıkıhçı kafasıyla konuştu. E şimdi bak 3 tane alamet dağısı da var onların bir kısmı çıktı. Onlar diyemiyorum. E dolayısıyla bu işler rastgele mi oluyor? Hiç bilmiyorum Dubai'de böyle bir şey oluyor. Hiç bilmiyorum Ramazan'da oluyor. Ben ne bileyim Sudan'ın zat gelecek başına o işin. Orada meclisin başkanı oldu. Biz alakadar etmez. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadık olalım. Sünnetini muhafaza edelim. Ehli sünneti müdafaa edelim. Manevi alemde yani bize dua gelir. Hani heves ettik. Ey gidi Ümmü İmare'nin ailesinin aldığı duayı alsak dedik. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Ben kardeşlerimi özledim. Ya leyteni katleki zihvan. Ah ne olaydı ben kardeşlerime kavuşaydım. Biz senin kardeşin değil miyiz? Entüme sahabem. Siz sahabemsiniz. Arkadaşımsınız. Velâki ihvâni benim kardeşlerim men Vadi Benden sonra gelecekler. Yûmînû nebî velem yâraûn. Beni görmeden bana iman edecekler. Yûmînû nefsi velem yâraûn. Beni o kadar sevecekler. Canını malını verse de beni bir kere görse temenni edecekler. Ben onları istiyorum. Onlara heves ediyorum. Onlara müştak, haslet çekiyorum diyor. Mübarek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cinsel gücüne kadar terbiyesizlik yaparak, konu yaparak, hakaret et, eden adamla bizim gibi böyle ile uğraşan, müdafaya uğraşan adamı bir mi tutacak yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tutmaz yani bu Allah'ın kaydesinde adaletinde yok. Sevenle söven bir olur mu? Olmaz arkadaş. Biz sevenlerdeniz. Biz samimi muhiplerdeniz. Biz kendimizden ileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Sevmeye çalışanlardanız. Allah becettirsin. Amin. Ama bu işler laflı olmaz. Çünkü canına, malına, ırzına dokunulanda bas bas bağıranlar, Allah Resulü'ne neler konuşuyor adam, o da bir görüş, hoşgörülü olalım dediği zaman bu sevginin kurallarıyla bağdaşmaz. Sadakatte alakası yok. Yalan bu. Kazip, Kezzap. Allah bizi yalancı çıkartmasın. Amin. Evet. Kaç tane eriyor? Ahmet'e selam söyleyin. Kaç kişi rüyada göre Resulullah sallallahu aleyhi var? Bak geçen ben burada dedim, ah bize bir selam gelse. Daha ikinci günü Mustafa ve Kabe'de, Hacer-i adam geldi çekti, emanet var dedi. Şimdi onun için siz de kendinizi yabana atmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sizden haberdar, size şahit olarak gönderildi. Yaptığınız bütün faaliyetler ona arz ediliyor ya. تُحْتَسُنْ وَيُحْتَسُلَكُمْ Türrızu ale amelleriniz bana gösteriliyor. Sayyih hadis. Fi sabahi vel vesa. Sabah ve akşam. Ali adreven babam çok okurdu bu hadisi. Hayati hayrul lekum memamati hayrul lekum efasir derdi. Ali adreven babam çok okurdu bu hadisi. Hayatım da sizin için hayırlıdır, ölümüm de sizin için hayırlıdır. Ölümümde ne hayrı var ya Resulullah ölmeyesin. Ama buyurdu amelleriniz sabah akşam bana gösterilecek. Hepinizin. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hamdettirecek ameller yapalım. Amin. amin. Nasip olsun Allah'ım. Evet. Makamun muke makamu ummika hayrun mukam Fulan ve fulan. Oğluna diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Senin annenin şu Uhud'da duruşu var ya, Uhud'daki sabit duruşu isimlerini saydı falan falan sahabemin duruşundan daha hayırlıdır. Rahimekumullah beyt, Ey ehlibeyt Allah ise rahmetiyle muamele etsin. <gülüyor> ve makam ki yani زوجum senin üvey babanın o çocuğun öz babası değil yani annesi vefat etmiş bir daha evlenmiş. Üvey babanın şu Uhud'daki duruşu var ya, khayrun min makam falan ve falan. Falan filancaların kaçış böyle yarım yamalak duruşlarından çok daha hayırlıdır. Rahimekumullah beyt, Ey ehlibeyt Allah'ça rahmet etsin. <gülüyor> Tam o anda Ümmü İmame annemiz diyor ki: "İd'u'llahi Allah nurafika ke cennet." Ya Resulullah, Harpteler yara almış, omzuna, oğlu yaralı, o yaralı. Dua et de ya Resulullah, cennette sana komşu olalım. Ref refik olalım, refakatçi olalım. olalım. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, ecelim fil cenneti. Ey Allah'ım, sen bu Ümmü İmare'yi ve oğlunu ve kocasını cennette bana komşu eyle. Amin. Nasıl dua etti görüyor musun? fakalet Ümmü İmare annemiz daha sonra da yaşadı. Rasulullah'dan sonra da yaşadı ama tabi o yara can havli omzundan kolay bir şey değil. Darbe yemiş, kılıç yemiş. O vaziyette biz ne halde oluruz, ne panikte oluruz yani. Ne dedi? Ma ubali ma asabeni minet dünya. Senden yarın ahirette cennette beraber komşuluk duasını aldım ya, dünyada başıma ne gelirse gelsin, ne gelmişse gelmiş, hiç aldırış etmem dedi kolay gelir ya Resulallah hiçbir şey değil bu yaralar dedi, sana komşu olmak var, onun için kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun bu duruşunu çok beğendi çok methetti, sağıma baksam Uhud'da önümde onu savaşırken gördüm, soluma baksam nereye baksam, önümde muharebe ederken gördüm Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o kazandı, alacağını aldı. Tarih sayfasına ismini altın harflerle yazdı. Altın neymiş? Yazdırdı. Ve şimdi bak hepimiz ona radıyallahu anh'a diyoruz. Allah makamını âli etsin, derecesine âli etsin diyoruz. Bütün ümmet tarafından onu hayırla mükafatlandırsın diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa etti diyoruz değil mi? İşte Allah'ım bize de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, ümmetini, ehli sünnetini muhafazada ve müdafada çok daha ziyade, korkusuz bir şekilde, cesaretli, şecahati bir şekilde fedakarane bir şekilde, malımızla, canımızla bu yolda hizmet nasip eylesin. Amin. Ta ki bizim de arkamızdan hayırla yad edilmemizi kainatın efendinin sallallahu aleyhi ve huzuruna hayırlı amellerimizin, islamı müdafamızın sünneti müdafamızın arz edilmesinin, kainatın efendisinin yüzünün gülmesini, yüzüne ak olmasını bizimle nasip eylesin. Amin. Ve bize dua etmesin, istiğfar etmesin nasip eylesin. Amin. Amin. Amin. Bunlar hepsi yerine gelir. Hepsi hadislerden mevcut. Sahih şeyler. Hiçbiri hurafe ve kuruntu değil. Bizim hakkımızda da bunlar tahakkuk edecektir. Eder yani. Mühim olan Allah'ım maldan geçebilmeyi, candan geçebilmeyi Eşten dosttan geçebilmeyi, Resulullah sallallahu aleyhi sünnetini canından çok sevmeyi nasip eyle. Aynen. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyyü Şimdi ben dedim de, aslında bu şeyi, sonundaki zikri size beraber yaptırayım istedim inşallah. O zikir var ya, yaptı, yaptırıyor musunuz bilmiyorum. İstareye başladınız mı? He? Haftalık istareye. Günlük başladınız herhalde siz. Onun için haftalıktan bahsetmiyorsun. He? Yine ben buraya gelmeden yaptım, sizi de kattım. Bir daha Cuma'ya kadar. Ne hayır varsa nasip olacak, ne şer varsa nasip olacak size de. Cemaat derim diyorum, artık Allah kimi cemaat sayarsa ben onu bilmem, ben ne diyeyim Allah'a, isim veremem ki hepinizi. Ama siz de yapın da beni katın kardeş ya da seninki bana tutarsa ne olacak, yani sen niye böyle yatıyorsunuz aşağı? Derginin sonunda öyle bir ilim yazmışsa hiçbir kitapta bulamazsınız o istihar namazı. İmam Şahraniler, i̇bn Abidin'ler, Abdül Abbas Mürsi'ler, Muhittin Arabi'ler, ne biçim bir şey ilim yazdım size ya. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Bir şey gelmesin istiyorum size ya. Yapın Allah aşkına mübarek adam ya. İki rekat namaz ya. Ya hocam ben de o sureleri bilmiyorum. Ya sureleri dedik sana kulü, Allah okusana oğlum ne yapalım şimdi? Ayetleri bilmiyorsan. Ama dua zaten Türkçe, Siz bile olur yani. Çünkü namazdan sonra oldu. Onu yapın. Ondan sonra bir zikir var. 24 saat dedik Kıyamete kadar zikretmekten eftar, sırf onu bir kere okumak. Onu beraber okuyalım her cuma gecesi. Uzununu bu şeyde okuyorum ama onu dergin sonundan çıkarın da o kağıdı, her hafta önüme verirsiniz. Çünkü uzununu ezbere bilmiyorum da şeyini biliyorum, o esas zikri, hadiste geçen zikri biliyorum. i̇bn Ebi Cemre radıyallahu rüyasında Mevla'nın ona öğrettiği, o uzun biraz. Ama o da bütün abat oluyor, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadarkilerin hepsine dünya kadar cevap gidiyor yani. O acayip bir hediye, acayip bir de getirisi var yani o. Büyük şirkete iştirak oluyor. Hisse çok büyük orada. Onu da yapalım. Cuma gecesi bir kere. Öbürü zikri beraber yaparız o Duayı da demeniz okurum inşallah. Yani Cuma geceleri bu e, sabah kadar zikredemiyoruz. O zikir yapsak sabah kadar zikreden eftar. Anladınız? Onu da yaparız inşallah. Şimdi şeyden size e, bir rivayet söyleyelim. Abdülkadir Geylani Kutsesiru Hazretlerimize ait faziletli 40 salavat-ı şerifede geçen bir. Tabi burada 41. sayfede bazı beytler var. Bu beytleri okudunuz mu bilmiyorum. Arapçalan aldım ama özetle aldım. Çok uzundu. Mahmut Efendi Hazretlerimizin dedim ya Aziz Bayındır'a okuduğu dedim değil mi? Evet. Onlar bu 41-42'de 41, Arapçası var. 43-44'te de Türkçeleri var. Mesela okudunuz bilmiyorum. Allah Teala bereketlerini üzerimize, feyizlerini bu mübarek saatte üzerimize getirsin. Amin. Darihi beytullahi men ca'a zârehu lehu yahzâ bi'izzin ve rif'ati Kim konuşacak böyle laf? Kabrin beytullah'tır diyor. Ziyaretime gelen, koşa koşa gelen izzet ve rif'atle döner diyor. Ve sirri <Sessizlik> sirrullahi sârim bi'halgî felüz bi'cenâfi'in eratte meveddeti. Şu feyze bak ya. insana şey geliyor yani. Sırrım Allah'ın sırrıdır, diyor. Mahlukata sereyan eden sır, Allah'ın sırrı bende sirat etmiş. Ölüyü diriltiyordu. Allah'ın izniyle. Sen bana sığın, diyor. Bana dost olmak istersen. Ve emri emrullahi'in kul tekün yekûn. Aman aziz bayındır durmasın. Hepten sıvanadan çıkacak. Ve kullüm bi emri illâhi bir bi kudrati. Emrim Allah'ın emridir, diyor. Bana tasarruf verdi. Ol dedin mi olur. Sen de bana sığınırsan, sen de ol dersen olur, diyor. Ama hepsi Allah'ın emriyle olur ama bana verdiği kudretten ben de sana nasip verdim benim kuvvetimle hükme diyor. Hadi bakalım şimdi. Ve ente israfi ile ve levh-i ridâ fe şahidtu anvâr el celâl bi nazreti. İslah-ı alaissalamla görüştüm. levh mahfuzu gördüm. Allah'ın rızasına erdim. Celal nurlarını gözümle müşahede ettim diyor. Ve şahidtu ma'fuk kessemât külle. Diyorum size bu kitaptan ne ilimler var, ne tecelliler alacaksınız ama Ucuzcısınız çok, çok ucuza gidiyorsunuz. Göklerin üstünü gördüm diyor. Kedel arşu vel kürsüyü fî tayyi kabzatî. Arş kürsü tutamamın içindedir. Şan arş medleyi buyurdu Kaddesi Bütün dünya tırnağımın üstündedir. Efendi Hazretlerinden dinlemişim ya. Mevla keramet olarak istediği velisine bunları verebilir mi? Verebilir. Ve küllü bilâdillâhe mülkî hakikaten ve ektabuhâ min tehti hukmi ve tahtî. Allah'ın bütün beldeleri hakiki mülkümdür diyor. Bütün kutuplar hükmüm ve taatım altındadır diyor. İmam Rabbani Hazretleri kabul ediyor bu. Sadıktır sözünde diyor. Ne yapacağız? Ona vermiş. Evet. Oku. Burada beyan ediyor. Ondan sonra وَمَطْلَعُ شَمْسِ الْاُفْقِ ثُمَّ مَغ۪يبُهَا وَاَقْطَارُ اَرْضُ اللّٰهِ ف۪ي حَالِ خَتْوَت۪ي Ufkun, güneşin doğuş yeri. Ote taraftan dön tam tersine batış yeri. Allah'ın arzının, mülkünün bütün kutru kenarı bir adımlıktır bana diyor. E diyor ki, Allah Allah. E ne Allah? Şeytana o kadar güç vermiş. Şeytan bir anda doğudan batıya gidebiliyor mu? E şeytana Allah vermiş de evliyaya niye vermesin yani? Sen ne adam? Şeytana deyince hepsi inanıyor. O yaslaman taslaman hepsini bütün o hocalara desen ki şeytan şöyle var. Ee, şeytan çok hünerlidir derler yani. Desen ki Abdülkadir gel yani bir adımda gidiyor falan. Nasıl oluyor ya? Yani bunlar var ya siz şeytana iman etmiş, rahmana küfür mü etmişsiniz? Nasıl iştir ya? Biz rahmana iman ettik, şeytana küfür ettik. Ya uqallibu fi rahatik kureten atuf biha ala tul Efendim, elimin içinde diyor, misketi çevirdiğin gibi bütün dünyayı çeviririm diyor. Bir gözümün kenarıyla, kaşımın ucuyla da diyor hepsini bir anda tavaf eder gelirim diyor. Sen biliyorsun. Ene kutbu aktabil Vücudi hakikaten ala sâiril ektâb-ü hüzzi ve hürmeti. Ben, alemin kutuplarının kutbüyüm diyor. Bütün kutuplarını biliyorsun, ne buyurdu? O bahsi okuyun. Abdülkadir Geylani'nin şanı, şerefini okuyun. Evliya Allah'ın makamını okuyun kardeşim. Feyiz gelir size. Ne buyuruyor? kadem ala hazihi alâ rakabeti külli veliyyillillâhi teâlâ. Nasıl? Bağdat'ta kürsüde benim bu ayağım Allah'ın dünyadaki bütün velilerinin boynunun üstündedir. O onu dediği zaman Ahmed Rıfa Hazretleri Umma Abi'dede Irak'ta. Ne yapıyor milleti? Kimse bir şey haber yok. Semaniv tahten. Baş üstüne. Bütün veliler dünyada. Baş ne? Bütün veliler. Kimse bir şey bilmiyor. Müritleri Defen Hazretleri ne oldu? Diyorlar ki, Bağdat, Tabi Kâl gelene kavslık verildi. Hepsi boynuyor. Mağrib'te bir tane evliya var ben boyun eğmem dedi, bir anda halini Mevla aldı, helak oldu gitti. Yani bu işler öyle rastgele işler değil. Ben devliyayım, de öyle işler yok. Sen devliya de olabilirsin. Ama senden üstüne birini Allah çıkarttığı zaman, kıskanamazsın. Ham edeceksin. İtaat edeceksin. Bu manevi işler, haller yani. Onun için, Efendi Hazretleri bunu okudu. Aziz Bayındır'a diyor. Abdülkadir gelen keramet yok, şu yok, yok. Tevessel bina fi kulli ve şiddetin gıtıke fileşyâi burran bi himmeti hangi derde düştün? Hangi sıkıntıya düştün? Bizi aracı yap! Demiyor ki ben yaratırım. Bizi aracı yap! Himmetimle her işte sana yardım edeceğim diyor. Eneli müridi kafızun ma ikafu, ahruzu min kulli şer ve şiddeti. Ben müridim, korktu şeyden, korurum, şerden ve şiddetten muhafaza muhabazeden. burayı özellikle okudum. Müridi idem a kana Şerkan ve Mekrivan, uğithi idem a sara fi eyi belleti. Karada, denizde, doğuda, batıda müridim. Nerede medet? Medet ya seyidi. Akler kardeşim, dese? Bunu İmam Rabbani için diyebilir misin? Dersen. İmam Rabbani bu, bu, bu, bu yüksek makam. Bir yönden abdükal gelen de geçtiği nokta var. İmam-ı istenir. Kendi mürşidin, şeyhin, tasarruf sahibi ise isteyebilir misin himmet? İstersin. Risale-i Kuşi'ye ne diyor? Silsile-i Naksibendiye'de ki, silsilenin erlerin hepsinden himmet istersin diyor. Risale-i Kuşi'ye izin veriyor, bütün silsiledekilere. Yani biz Naksii silsilesi, bizim kendi silsilemizdekilerin hepsinden isteyebilirsin. Ama Allah'ta bu himmet var mı? Yok mu meselesini konuşuyoruz yani. Allah vermiş yani. Feyâ munşiden lin nazmi kul huve la taghfa innaka mahrusun bi aynil inat ey bu kasideyi okuyan diyor oku oku korkmadan oku diyor Allah'ın inayet nazarı ile korunmuşsun ve cettî Rasulullah yani Muhammeda ene abdü kadir damu izzi ve rifati cettim resulullah'tır Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem ben Abdülkadir'im izzetim rifatim devamlıdır diyor Divan-ı bana onu beytini alıyor ya efelet şemüs evveline ve şemşuna beden ala ufkül ulâ la Önceki velilerin güneşi battı, bizim güneşimiz yücelik burcunda ebedi batmayacaktır. İmam Rabbin Hazretleri ne buyuruyor? Ondan sonra gelen kıyamete kadar bütün velilere onun vasıtasıyla feyiz gelip devam eder. Dolayısıyla bu sözünde sadıktır diyor. Diyorlar ama sen ikinci binin müceddidisin ise ikinci binin müceddidliği makamında ben onun vekili değilim diyor. Ben direkt Resulullah'ın vekiliyim. Çünkü ilk başta Resulullah bin sene, ikinci bin. Orada ayrı e, benim bir mertebem vardır. Mücedditlikte. Ama velilik mertebesinde ayrıyetten. Velayet makamında diyor. Velayet makamında bu sözünde sadıktır. Hep onun aracılığıyla geliyor diyor. Hangi velilere geliyor? Aracılık müessesesi devam ettiği müddet geliyor. Mektubat söylüyor. Rabbim şefaatlerine ne eylesin. Amin. Şimdi 44. sayfada bizden biri Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin himmetinden bir dara düştü, istigasede yapmak isterse, sasavufa itikadı olacak, parikate itikadı olacak, evliya Allah'ın himmetine itikadı olacak, sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa, pazartesiyi salıya, bakın o geceyi kimse bilmez, ama o gecede sır var. Pazartesi gecesi değil, cuma gecesi de değil. Ne gecesi? Ama Evliya Allah'ın tasarruflarında en mühim vakit hangi vakit? Salı gecesinin seher vakti. Salı gecesinin seher vaktinde kılıç gibi kesiyorlar Evliya Allah. O, o gece kimse demiyor mesela kitaplarda yok. Ama meşahin kitaplarında Salı gecesi geçer hep. Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece yatsı namazını müteakıp yahut seher vakti iki rekat namaz kılınıyor. Fatiha'dan sonra her rekatta on bir kere ihlas şeref okunuyor. Selam verdikten sonra allah Teala'ya namaz bitti. Hacet secdesi yapılıyor. Hacet secdesinde ne sıkıntın varsa kurtuluş için öyle kadınlar var kocasından bela düşmüş, öyle adam var karıdan bela düşmüş, öyle çocuk var babasından bela düşmüş. Hem ne belalar ya, ne bele sıkıntılar var ya insanlar söyleyemiyor. Maddi manevi yani. Muradını ister diyor. Sonra başını kaldırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 11 kere salavat-ı şerife Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. sonra ayağa kalkacak Irak cihetine Irak ne tarafta kalıyor? İstanbul'a göre yazdım. İstanbul'a göre, 20-25 derece açıyla kıblenin soluna doğru. Yani şu kıble, 20-25 ne kadar? Şöyle. şey i̇şte 20-25'i hesap edin, şöyle. Efendim, e, kıble, kıblenin, işte kuzey müzey ben bilmiyorum yani, kıblenin 20-25 derece böyle, soluna. Kıblenin sağı böyle, solu böyle. Kıble böyle ya şimdi burada. Onu gösteriyorum. Burayı gösteriyorum. Sen de sizin evde böyle yapma yani. Mübarek her yerin kıblesi başka. Daha ben bu caminin kıblesini konuşuyorum. Ha böyle? Burdan sola doğru. Hoca böyle yaptı diye gidip sen de böyle yapma. Efendim kıble 20 25 derece sola doğru. Efendim ne yapacaksın? 11 adım atacaksın. 11 ihlas hep. Kaç adım? Ama ona göre şey yap da 9. adım adımda duvara toslamayın mesafeyi açık tut kafanı çalıştır Daha mübarek adam her şeyi ben mi söyleyeceğim ya gidip duvara beş adım kala yaparsan ne olacak tosladın duvara nereye gideceksin la havle ve la kuvvete birinci adımda diyeceksin ya şeyh muhiddin hep sağ adımlar ha soluda katma işe hep sağ ya şeyh muhiddin ikinci adım ya seyyid muhiddin üçüncü adım ya Mevlana Muhyiddin. Dördüncü adım, Ya Maktum Muhyiddin. Beşinci adım, Ya Derviş Muhyiddin. Altıncı adım, Ya Gace Muhyiddin. Abdülkadir gelen adı ne? Muhyiddin. Onu da bilmiyorlar gibi İbni zannediyorlar şimdi. Ya Rabbel Alemin. Abdülkadir gelen adı Muhyiddin. Ha ismi. Yedinci adım, Ya Sultan Muhy Muhyiddin. Sizin mahalledeki Muhyiddin değil. <gülüyor> Muhyiddin. Yeli bak, yazılışa dikkat et. He, Sekizinci adım Ya Şah Muhyiddin Dokuncu adım Ya Gavs Muhyiddin Onuncu adım Ya Kutk Muhyiddin Onbirinci adım Ya Seyyides Sadat Abdelkadir Muhyiddin daha sonra ya Ubeyd veya şeyi iste kaledin, manalarını yazdım yani. Hoca ne yapıyoruz, ne okuyoruz belli değil. Manalarını yazdım, mübarek adam. Sizin mahalleniz ama anlarsa göster, Efendim. Sonra dua var. Allahum lekel kullu, ve bilkel kullu, ve bikel kullu, ve minkel kullu, ve ilkel kullu, ve entel kullu, ve kullül kulli. Nasıl bir şeyler ya? Bir rahmeti ke rahibin. Kimden istiyoruz? Yaratan kim? ''Allahu sallallahu te'ala anasinne muhammed ve alâ ve selleme'' diyorsun, görüyorsun. Şeyi kuruyorsun. saat şeyi kuruyorsun, hesabı, kitabı dakikalık ayarlıyorsun ve bekliyorsun. Acaba senin, sana zulmedenin durumu ne olacak? Senin zaliminin durumu ne olacak? Sana haksızlık eden nerede nereye gidecek? He? Ya, ya, onun için İsmail Fakırlı Hazretleri diyor ya yani takbali تَقْبَلُوا اَرْضُونَ اَوْسَمَاوْا Bizim kovduğumuzu yer gök kabul etmez diyor yani Evliya Öyle Allah öyledir Ama sen haklı olman lazım davan Bir de nefsani şeylerden ziyade Allah için hareket etmekte fayda var Ben bu işlerdeyken denken nefsani şeylerimi Yapmaktan biraz hayal ediyorum Ancak Ehl-i Şünnet mesele İtikadi mesele vesaire Ama tabi sen de yapabilirsin de yani Hakikaten zulme mazlum durumdasın Allah muhafaza ya Öyle kadın var kocası ne büyük şerahsızlıklar teklif ediyor ona ya. Ne zora getiriyor kadını. Kadın kocam azıcık keseceğim doğrayacağım. Ne zor durumda kadınlar var. Ona göre erkekler var. Çocuklar var. Yani zalimler başına bu salat olan çok insan var yani. Çok. Yani tabi bu sade başka bir hayırlı muradın olur. Hayırlı evlenebilmek için Himmet istersin. Himmet isteme kapısı açık. Her şey Allah'a, ya Rabbi sana ait. Her şey yaratılmak cihetinden sendendir. Her şey sonunda sana varacaktır. Her şeyin ve her şeyin her şeyinin sahibi ancak sensin. Ya. Acıyanların en merhametlisi. Duamızı kabul et. Abdülkadir Geylan Hazretleri'ni bizde, bizim hakkımızda şefaat kıl. Ve şefaatini kabul eyle. Çünkü kabul etmezse olmaz. Ama bu önemli bir durumdur. E, 44 ve 45. sayfelerde yazmışımdır. Çok e, zaruri hallerde, sıkıntılı hallerde aklınızdan çıkma, çıkartmayın. Tek bu kitapta var, başkasında yazmadım. evliya Evliyaullah'ın himmeti maddi manevi sıkıntılarımızda üzerimizde daim olsun. Allah Teala daim eylesin. Bize zulmedenlere karşı bize nusrat eylesin. Amin. Velilerini bizim muhafız, bize şefaatçi eylesin. Amin. Ehli sünnet müdafaamızda gücümüzü, kuvvetimizi artırsın aziz eylesin. Amin. Ehli bidat-i bu yüce veliler hürmetine zelil eylesin. Amin, amin, amin. Bununla amel edersiniz inşallah. Artık sıkışan sıkışana, vallahi belayı da bulan bulana olabilir tabii ki. Zulmedenler yanar. Kaç tane müridi öyle... Zinaya, sıkıntıya düşürürken, saldırıya geçmek isteyenlere karşı nasıl yetişmiş? Ya, müridinin birisi, cinlerden birini öldürmüş yılan diye, biliyorsunuz. He? E ya, sonra nasıl geldi? Dede cinlerin padişahı dedi, kralını takmam dedi be. Seni dedi, mahvederim dedi, oğlumun cenazesi orada dedi. Öldüreceğim seni dedi, ben Abdükan'a gelen müridiyim dedi ya. Ben ne bileyim oğlun yılan kılığına girmiş dedi ya. Abdülkadir diyor, öyle mi dedi? Tamam dedi, onu sayarız dedi, onu muhafaza deriz. Ona bir şey yapamayız dedi, o hatırı için dedi. ya insanları cinleri Mevla dostanı tasarrufuna vermiş. E, meleklerin yönetimine verdiğini Kur'an'da söylüyor. Fel müdebbirat emra işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor nazihat şuresi. E, meleklere yönetimi verdiğini kendi söylüyor. Evliya Allah meleklerden üstün değil mi? Üstün. Akaidin metnine göre Evliya Allah meleklerden üstün. O zaman niye Allah onlara yönetim vermesin yani? Bunda yadırganacak ne var yani? Kur'an'da yönetimi meleklere verdim diyor. E o zaman evliya Allah melekten eftal. Yani Abdülkadir Geylani Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değil. Çünkü veli olduğu için. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Çünkü peygamber olduğu için. Sınıf sınıf. Ama meleklerin peygamberleri dışında ne kadar melekleri evliyası varsa Abdülkadir Geylani de i̇mam Rabbani de Meleklerin mukarreplerinden de, arşı taşıyanlarından da, evliyasından, hepsinden üstün mü? Evet. Hepsinden üstün. Ancak meleklerin peygamberlerini geçemez. Cibril ve Mikail ve İsrafil gibi. Anladın? E dolayısıyla e, meleklerin, zaten peygamberlerin haricinde dünya kadar, mesela İsmail isimli melek, birinci kat semağıdır. Emre altında 70 bin melek, her birinin emre altında 70 bin melek. Bu kadar ordularla birinci kat semanın kapısında duran, geçiyor Miraç gece hadisinde. Abdulkadir gelen ondan üstü. E veli, normal veli, meleklerin en üstün velisinden üstün. Neden? Meleklerde cihat yok. İnsanda ne var? Cihat var. Meleğin canı yemek istemez, su istemez. Erkeklik yok, dişilik yok. E i̇nsan canı çıkıyor bu kadar imtihan sabahlara kadar. Riyazat, riyazat. 25 sene sahralarda dolaştı mübarek zikrederek de. Aç, susuz, perişan. Ne cihatlar yaptı? Kolay mı veriliyor bu işler? Allah'a işte. Cihat eden daima nedir? Oturandan <gülüyor> e, e, Mücahitleri oturanlardan büyük ecirle üstün kıldım diyor. E burada da nefisle cihat olan insan nefisle cihat olmayan melekten üstün. Bunu anlamayacak ne var yani arkadaş her şeye ayet hadis okuyorum da kafanız biraz anlamaya başlıyor. ayet hadis okumasam bir şey getirmesem siz bile bir böyle bakıyorsunuz yani acaba falan. Ne diyor ya falan. Ne diyorum. Ne diyorsam sonuna kadar ispat ederim. Allah'ın izniyle. Delilsiz dava yok arkadaş bizde. Öyle başına atmıyoruz burada. Delillerimiz var ama vakit dar. Vakit yetmiyor. Yoksa ben bir konuya girdim, 40 delil getiririm sana. Ha, vaktimiz yetmiyor ama siz bize inanıyorsunuz elhamdülillah. Ama yine de sorgulayın. Delil isteyin. Delil e, istemenizden darılmam. Zaten siz istemeden ben söylüyorum çünkü şüpheci bir toplum oluşturdular. Onun için ben ikide bir delilini getiririm. O ikna edici delili koydum mu ortaya? Ha doğru. Çünkü ayette diyor işleri yöneten melekler. E o zaman ne oldu? Evliya ondan üstünse o niye yönetemiyor tasarruf vermesin? Ha doğru. Doğru. Tamam. Şeydik, anlaştık. Allah Teala Hazretleri ulemanın, evliyanın beyanlarında tereddüte düşmekten bizi muhafaza etsin. Ehli sünnet hak kapıdan bizi ayırmasın. Amin. Amin diyendilerini nar-ıca heminden muhafaza ayırsın. Amin. Amin. Şimdi Evet, o duayı beraber e, zikri okuyalım. Yani 24 saat zikretmek hepsinden üstün, üstün, üstün. Yalnız, bu sayısında ki bir dahaki ay değişecek, koca ilimler gidiyor, geçiyor, siz okumadan. Hangi İzmi Şerif varıdı? Et Tevvabu. Bu Tevvab İzmi Şerifi'nin faydaları tabii burada yazılmış, havası yazılmış. Kuşluk namazından sonra 360 kere okuyan tevbenin hakikatine ulaşır. 33 kere okuyanın tevbesi makbul olur. Zalim bir kişiye on kere okunsa o kişi kötü halden kurtulur. Ne kadar kolay ya işler var. Allah'ın ismi kardeşim kuvvet isminden geliyor Allah'ımızın. Sen yeter ki ağzını düzelt. İhlas ve kalbini düzelt. Her sabah dört yüz dokuz kere okusa, günahkar ise günahları affolunur. Zikrin, hacetlerin yene gelmesi zorunda çok büyük tesiri var. Devam edenlerin dünya, ahiret bütün işleri kolay olur Kaç kereymiş sabahları? Dört yüz dokuz. Dokuz diyor ya. Mübarek! Kolayına geldi sıfırlara atıyorsun şeyi. Her gün 500 kere okumaya devam edenin tevzü kabul eder. Rızık darlığı geçim usluna sıkıntı çeken, 5 vakit namazdan sonra 41 defa Ya tevvâbur rahimu, Ya tevvâbur rahimu, Ya tevvâbur-rahîmu zikrine devam etse rızık kapıları açılır. Dükkanda müşteri bekliyor. Ya 41 kere şunu oku, müşteri zaten dükkana gitsen de almayacak, seni oyalayacak arkadaş. Oku da bir şey, müşteri de dökülsün, sökülsün ya. Mübarek adam, Allah tey yani sen şimdi biraz erken gideyim diye Allah zikretmeden gidiyorsun hepsine kavlıyorsun dükkanda ya Ya Tevvâburrahîm'u zikretme mübarek Allah'tan iste ya önce Müşteri Allah gönderecek rızık kapılarını açar çünkü geçim darlığı çekenlerin tevbe istiğfarı çok yapmaları lazım hadis-i şeriflerde çok mennezbel istiğfar kim istiğfara yapışırsa e ne demek? Ey tevbeleri kabul eden yani beni bağışla demek her dardan çıkış yaratır, beklemedi yerden rızık yollar diyor, hadis-i şerif. Evet. Neler yazdık da ben şimdi, hiçbirini okuyamıyoruz ki yani. Ay geçiyor, al git. Al git git, koy kenara. Olmaz ki böyle ya. Bu ismi şerifler böyle geçiyor. Her zaman nasıl yazılacak? Efendim, bu ismi şerifin hizmetçisi olan melek, arşı taşıyan meleklerin hudamındandır, hizmetçilerindendir. Arşı taşıyanlar çok büyük melekler. E, Ettevab isminin Görevli meleği. Arşı meleklerin huddamdandır. Komutası altında yetmiş saf melek bulunmaktadır. Bu İsmi Şerifi zikretse o yetmiş saf melek onun affı için istiğfar ederler. Allah, Ne işler var ya. İsmi Şeriflerin hizmetçi melekleri var. Müvekkel yani. Bu İsmi Şerif veli olan zatların zikirlerindendir. Aşağıda zikredecek duasıyla beraber İsmi Şerifi yazar da içki, kumar ve zina gibi günahlara ısrar eden kişiye bunun suyunu içirse şüphesiz o kişi günahları bırakıp Allah'a tevbe eder, içki kumar, zina gibi kötü huylar, livata falan da olabilir lezbiyenlik vesaire, bunlardan içine kerihlik gelir yani soğur ama adama demeyin suyu işte soğur. diyor. içmez bu sefer suyu, soğumamak istiyor adam sıcak kalayım diyor, niye soğuyorum diyor ya günahtan ama siz Allah'ın zihniyle okusanız, bunu yapsanız ona tevbe nasip olur kötü alışkanlığı bırakın inşallah şimdi bütün bu hastalardan faydalanmak Günah karanlıklan kurtulmak, hakiki tevecüne nail olmak, rızık genişliğini bulmak için 409 kere oturursun ya tevabu ya tevabu ya tevabu veya ettevabu tevabu tevabu tevabu tevabu eliflamlı gidersen öyle gideceksin. Bunu bu şekilde 409 kere okudum okudu kısa yani bu. Peşine duası var. Öyle bir duadır ki bu Bismillahirrahmanirrahim Allah men te tevabu alim usat idane dimu entelabu alim darajou bu dört bu bir kere okunuyor. 409 bak deminki saydığımızın tümünü kazanmak istiyor musun? Hepsini birden? Hepsini birden konuşuyorum. Otur 409 kere ya tevabı ya tevab. Peşine duayı da bir kere oku. Bütün özellikler sende hasıl olur. Ama devam etmekte fayda var. Yani insan haftada bir olursa Cuma gecesi, Pazartesi gecesi vesaire. İnşallah bu dua 91. sayfededir. Tevabiz ismi şerifi'nin duasıdır. İmam Ahmed i Buni Hazretleri Evliyaullah'ın Reislerinden bu duayı beyan etmiştir. Şimdi gelelim, zikrimizi yapalım. Evet. Ne buyurdu? Mevlamız İsrafil Aleyhisselam'a. Her kim bu zikri bir kere söylerse, Allah'a çok zikredenlerden yazılır. Gece gündüz sürekli zikrinden eftal olur. Cennette kendisine büyük bir ağaç olur. Kuru yaprakları döküldüğü günahları kendisinden dökülür. allah Teala o kişiye rahmetiyle nazar eder, tecelli eder. Kime nazar ederse bir daha ona azap etmez. Okuyalım beraber inşallah. Ondan sonra dualarımızı yaparız. Sübhanellahi Sübhanel velhamdülillahi, velhamdülillahi la ilahe illallahu ve allahu ekber, ekber ve la havle ve la kuvvete, kuvvete illa billah, illa billah adedema, adedema alim Allahu Teala ve zinetema alimallahu te'ala ve mil'ema alimallahu te'ala ve estagfirullaha misle dhalike ve sallallahu te'ala ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbih ve selleme اضعاف أضعاف ذلك, اضعاف ذلك ذره ذره فعلى كل, كل ذره استغفر الله اوصل الله ما بعد ذكر وادي الصلاه الى اهل التوحيد كم صار عبيدك ممن امن بالله وصدق المرسلين من المستقدمين والمتاخرين فمن قام بصفه الاسلام لا يمدين من اهل السماوات واهل الارضين من اول dünya الى يوم الدين Allahum amin Allahum amin Allahum sil kullam minhum bima tardahu lehu bima turdihu bima tuqarrubu bi minka wa bima turihu bi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fe inna wara da an-nabiyika Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme en yitha qala al-abdu ya arhamar rahimin thalathan يقول له الملك في النار ارحم الراحمين قد اقبل عليك فسل اللهم من علينا بخير الدارين بلا محنه بفضلك كماليق وبفضلك بالزياده من فضلك كماليق بفضلك في عافيه بلا محنه وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اصحابه وسلم تسليما يليق بجلال وجهك وكرم جلالك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من Allahümme anasaluka aljennete el ve maa karrabhe ileyha min kavlima amel. Ve na'udhubuka minel nar ve maa karrabhe ileyha min kavlima amel. Allahümme anasaluka min khayr maa selyeke min nebiyyuk Muhammed sallallahu te'ala alayhi ve sellem. Ve na'udhubuka aljennem ve sallallahu te'ala asalama wa anta al-mustahane wa alaykal vela ve la ve la illa billahi la azim. Allahümme anasaluka minel al khayri kulli acili, mâ alimnâ aminu, mâ Allahümme ma qadaytelena min qadayfe cealaka ve tevraşedea Allahümme rabbena atina amledunka rahmetten ve heyyilena min emrina reşedea Allahümme rabbena etmimlenan nurena ve agfirlena inneka ala kul şeyin qadir. Ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin Allahümme. Allahümme salli ve sellem Allahümme. ve barik Allahümme. ala seyyidina Allahümme. Muhammedin nebiyil ummi Allahümme. el habibil al alil kadri Allahümme. el azimil cahii ve alâ âlihi ve sahbî ve kabulü için assalâtu vesselâ aleyke ya Resûlallah assalâtu vesselâ aleyke ya Habiballah assalâtu vesselâ aleyke ya Seyyidil Evelîne velââkhirîn Sübhâne Rabbika Rabbil İzzeti amma asifun ve selâmün alel mursalîm rabbil âlemin Önemli iki husus, üç husus Bir, fetva soruyorlar fizyoterapi gibi vesair işte ne diyorlar biyoenerji gibi Şeylerde erkek biri kadının cildine dokunabilir mi falan. Fıkıhçı alimler diyorlar ki bu gibi tedavi yöntemleri kesin tecrübeyle sabit değil. Bazısı kabul ediyor, doktorların kabul etmeyen de var. Şüpheye girdiği için böyle durumlarda hanım kardeşlerimizin erkeğe, efendim elleriyle dokundurmaları caiz olmadığına fetva veriyoruz. Bir. İkincisi, Lalegül kanalı dışında bizim sohbetleri veren kanallar. Hem de bizi evvelce sevmeyen söven adamlar şimdi arada bal börek reklam verip reyting için bizim sohbetlerimizi veriyorlar. Bundan dolayı hukuki işlemleri başlatmışızdır. Haberdar olun. Lalevi dışında verenlere iznimiz yoktur. Üçüncü mesele dikkatli dinleyin. Bizim adımıza para toplayan, biz Cübbeli Hocaya yardım ediyoruz, yok televizyona derneğe yardım ediyoruz diye para toplayanlar oldu. Duyuyoruz. Benim adıma ihale girmek isteyen. Sağa sola gidiyor hoca gönderdi diyenler Çok yüksek seviyeden haberler geliyor Ben bunlardan bizarım ve beriyim Hiçbir ihale takibim yok Hiçbir ortaklığım yok Şirkette hissem yok Hiçbir üzerimde tapum yok bir şeyim yoktur Bundan dolayı Benim adıma Televizyon adına radyo adına para toplayanlar Yalancıdır ve sahtekardır Bunlara dikkat edelim Müslümanlar birbirimizi uyaralım Bu gibi insanlara prim vermeyelim biz bizim adımıza yardım toplayın diye kimseye böyle bir şey dememişizdir. Ahmet Yesevi Derneği'nden başka hiçbir dernekle hizmetlerimizin yönetilmesi bağ bağlamında efendim iştirakimiz yoktur. Bir tek Ahmet Yesevi Derneği onursal üyesiyim, bundan başka bir dernekte de üyeliğim de yoktur. Ve hizmet noktasında görüyorsunuz, şimdi Abdülkadir Geli Hazretlerinin türbesini bakan Türkmenler fakir yardım istiyor, Kızılay aradı. Efendim, i̇mam Azam'ın türbesi sıkıntı altında Şialardan, Türkmenler, e, Sünni Türkmenler orada mücadele veriyor. Ahmet Yesevi Derneği bütün bunlara yardım etmeye çalışıyor. Önümüzde de diye size bilgiler vereceğiz. Ama bunlar resmi yapılıyor, resmi kanallardan ulaştırılıyor. Bizim gayri resmi işlerimiz yoktur. Ahmet Yesevi'den başka bir derneğinde bizim adımızda para toplamak, yani benim kendim değil, hizmetler adına para toplama yetkisi yoktur hizmetini arz eder isteyen o hizmete yardım yapabilir. Bunlar resmi yapılıyor. Hesap numaralarına yapılıyor. Ben hoca adına para topluyorum, dernek adına falan. Bunlara itibar etmemenizi Allah rızası için rica ediyoruz. İnşallah duyurmuş olduk. Sağ olun, var olun. Allah hayırlı muratlarınızı versin. Amin. Takabbalallahu baraka. Allah ila şerifün ruhün Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem şahina. Ruh-u ruhuna أمة نعم أمة أموات المسلمين أمة الجماعة الحاضرين من من ذكرت اسمائهم في هذه الجلسة الفاتحة.